Modern sabahlar. Modern sabahlar Yandım Allah diyerek başlıyoruz Modern sabahlara. İyi kalpli insanlar hepinize günaydın bir kez daha 17 Eylül 2013 Salı sabahında Modern Sabahlar karşınızda Hoş geldiniz efendim stüdyomuza Hoş bulduk efendim günaydın. Hoş bulduk efendim günaydın ha. A stüdyosu B stüdyosu Hani bunun ilk stüdyosu canlı yayın stüdyosu diyoruz İlk alkışları da vallahi bile evet, ilk alkışını aldın ilk ya. Alkışını sen aldın yani Sevgili vallahi. dinleyicilerimize de hayatınızdaki her yavan sözünüzü alkışlayacak iki dostunuz olsun temennisiyle. <gülüyor> Burada Burada ben de alkışlıyorum. Burada, burada, burada bu iki dost alkışlanıyor. Her. Burada kendim ben kendim. de alkışlıyorum işte burada ben de alkışlıyorum. Ay, Bravo. Bir kez daha aynı cümleyi burada ben de <gülüyor> Yeter. <gülüyor> ona Yeterli ona kadar devam edebiliriz. Yeterli Tabii işte. tabii adam geldi 8'de alışık değil. Dünya coştu. Galeyağına geldi. Şu anda hezeyan. benim alışık olmadığım durum gerçek zenginliğe bir kez daha yaklaşmış olmam. Hangi so? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yıllar bas önce açtı, nasıl bir şey? adam yerini açtı şöyle omuzlarıyla ha. girdi. Diyor ki hadi yer verin. Evet buyur Ege neydi o? Yıllar önce ilk zenginliğimi yine sizle paylaşmıştım Saatler. size kahkahalarla gülerek eve klima taktırdığımda. Gerçek zenginliğin ne olduğunu söylemiştim. Bugünse gerçek zenginliğin çocuğu servise yazdırmak oldu. <gülüyor> <gülüyor> rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ya yıllarca çektiğin eziyet bitti değil mi Ege? Bugün mü bitti? Bugün itibariyle mi bitti? Eziyet de değil de bir başka eziyet demiyor, bir şey. Tabii bir ki başka bir... bir Kaldıramayacağın bir sorumluluk. Ama çok zengin olduğunda böyle sorumluluklar umurunda değil. <gülüyor> ya parası neyse verirsin diye Ege, bir şey. Mesela yani... çok sıcak. Her parasında klima taktı. Dün dönerken kullanmadı değil mi? Ali'nin servis. Kullandı. Kullandı mı? Hı -hı. O zaman bugün ilk değil. İlk değil canım. tabii. Gerçi gidiş, gidiş dönüş... E, kaidesiyle kullanacak olursa ilk. nokta yani bir servise verecek sen gidiş dönüş vereceksin. Evet yani. e, rahat abi Size sonuçta. Tam. Yani. <gülüyor> Kafan rahat abi sonuçta. Hayır bazı fakir ebeveynler mesela sadece dönüş için veriyor. Yani, yani, oradan ya, da ya, yürüyerek abi. çocuk giderken yürüsün, dönerken serviste gelsin. Ay buradan kimseyi şey yapmıyor. Ya, Fakirlikte yani, de yani tabi durumu olan var onun herkes Ege kayacının artık. Ay, çünkü... bütçesi yeterli. Ama tabii ki burada benim etkim ne kadardır son derece yani değil mi yani onu da bir inkar etmemek lazım. Yani, Şimdi ben tabi ne kadar senin çünkü olsam, bak ama ben neyi işte, O bakış açın ne oldu zaman içerisinde yanında dura dura dura dura. Ben tam anlayamadım yani senin etkenin ne olduğunu. Ben şöyle anlatayım sana. O birinci oldu. Ben senize yazdırdım, o birinci oldu. Hayır, Çünkü herhalde Fire'ın doğum gününden hemen önce yazdırdım. Hayır, ben diyeyim. bugüne kadar hep biliyorsun, teşvik ederim <gülüyor> ebeveynleri, anaları, babaları da <gülüyor> teşvik ederim. Ama azlı bir şey kalmıyor. Allah bu doğum servis gün. konusunda ben senden daha çok teşvik ettim. Tabi sen, hayır, yani lütfen. Sen son kez ama Hayır ben sadece servis konusu değil. <gülüyor> senin kim rolü çalacak? O bak, konuda ama, kavga etmeyelim. Ben servis konusu yani. değil, sadece hayata dair. Mesela ne diyorum? Eğitim ve arkadaşım diyor. Ben bunu karşılayacağım pek çok dinleyicimizin de dikkat ettiyseniz karşılayacağım karşılayacağım. E tabii benim de kaynaklarım bir yere kadar. Kimisini ki. karşılayabiliyorum, kimisini karşılayamıyorum. Onu <gülüyor> <gülüyor> diyorum bazen. Karşılayamıyorum. Ama ne yapıyor ebeveyn o rahatlık. Ya diyor ben de diyor işin ucundan elin diyor ki fahir elinden sen daha çok diyor. Ben diyor o kayanın altına diyor kafamı koyarım diyor. Çünkü ben elimi koyuyorsam ne yapıp Ege'de bak ben... Benim o elimi gördü ve direkt kafası. Kaçta kalkıyor abi servis. Ben ona bir, bir gideyim mi acaba ya? Valla yediği beş keşe kalkıyor. Bu arada Fahir'in sözlerini bir destek olarak şunu da söylemiş. Buyurun. Benim sırtımda biliyorsunuz iki tane cümle vardır dövme olarak. Biri only God can judge <gülüyor> me. Altında da her şeyi Fahir'den beklemeyin. Yani ben bugüne kadar pek çok adımı Fahir'den destekle yapacağımı düşünerek attım ama sonra Fahir'in cesaretlendirmesiyle gördüm ki kendi kendime de yapabilirmiş ama Faire en başta o cesareti vermese ben karşılayacağım demese ben nerede, nerede? Ki? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam. yani gücüm ne ama o yaparsın koç bilirsin koç becerirsin koç <gülüyor> çünkü biz birbirimize koç deriz çok iyi ya Siz ben hiç böyle birbirinizi birbirinizin isimlerinin sırtında dövme olduğunu bilmiyordum ya Valla bunca yıldır beraber denize giriyoruz. Hiç daha. Bir kere bile görmedim Anladan yani. Anladın birbirimizin sırtını görmeyeli. Tabii ki birbirimizin kıllı sırtlarını o kadar da herhalde şey değil. Benim değildi. pürüzsüz sırtımı lütfen sizinkilerden ayrı tutun. Senin pürüzsüz olma durumu yok Ege'ciğim. Sabah sabah iğrençleşmeyeceğim de hayatımda gördüm. En sıvılcalık sırttı benim zamanımda. Sevgili dönem. Sonra sen bana cesaret verdin ya. Cesaret ben karşılayacağım dedin ya. O zaman halloldu hepsi. Bu, bu sezon her konuda birinci olmaya çalışacağız yayın. Daha, fark etmişsinizdir onu. Ee, evet. ikinci günden itibaren bu şey ortaya çıktı. Tabii Program zaten birinci günden itibaren düşüşe geçti sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci gün ne yaparsak yapacağız. Buyurun. Tebrik ederiz öncelikle Çok servis ederim. hamlenizden dolayı kararınızdan dolayı Farbi sizi de tebrik ederiz. Teşekkür ederim her hangi. Cesaretlendirdiğinizden teşekkür dolayı teşekkür ederim Oktar. Ben de diye kaldın ama. Ben de? hani hangisinden hangi birini söyleyeceksin diye şaşırırken <gülüyor> ben de teşekkürüne bir teşekkürle değil mi Ege? Sen de teşekkür et. Teşekkür birer plaket birer... birer plaket vereceğim sağ olun, size kapanışta. Sağ olun kurban olayım. O da bize plaket en güzel plaket oldu bize. Bir ses mi var ya? Ben de duyuyorum. Uuuh. Bulaşık makinesinin mi çalışıyor? Bir dur bakayım. Neyse i̇şte sağ yani varmış? Şeyler gibi. çalışıyor. Ya işte makine. Fanlar çalışıyor. Fanlar kimin için çalışıyor? Ee, şu <gülüyor> boğaz mı temizliyoruz? Ben de onu dinliyorum. Fon müziğinden mi geliyor falan? Fon diye. değil. Fan müziği diyoruz biz buna. Ya bu ne yapıyoruz? Bu da hemen döme yaptırır. Evet. Kapatabiliriz. Dövme yaptırır sırtında bu lefler var. Ya kapatın. Ya. Badibili yapacağım sırtım genişlesin diye. İstediğin yerde sakla fark etmiyor. İstediğin yerde sakla sakladığın kadar öde. Hangi konuyla ilgili olabilir biliyorsunuz çok geçelim geçelim ne biliyorsun da bir dur ben söyleyeyim bir dakika o da değil o Ege da değil için... bütün vallahi oymuştu sen mikrofonu ola ola eyge kayacanın mikrofonu çıktı. E, belliydi bunun deymiş. böyle olduğu. Abi belli. güve girmiş olabilir. Dünkü burada kelebek yani. yok çünkü o. O burada. güve değil Oktay. Siz o zaman siz yapın. Ben dinleyicilerimizin rahat yayın dinleme zevki. Yok vallahi Oktay söyleyinceye kadar gayet güzel gidiyordu. O zaman sen de fanichlerinden. Bağlanırsın. Yok ya aç aç. Ne aç, olacak aç, ya? Aç. ya? Aç aç. Ya. Aç ya. Yıllardır seni her türlü müziğini. Ha bak kesildi. Hı hı. Kendi sesini de kesen Ege Kayacan. Sağ ya bak sesi. Yeri geliyor adam ne yapıyor? Yayıncılıktan feragat ediyor gitmez anlamaz ki anlamaz ki anlamaz ki of. tamam ya ne yapayım Allah Allah ee, istediğin yerde sakla diyor uzmanlar ee, neyi saklıyor ee, saklaması konusunda rahatlatıyor insanlar yerde sakla ben yine bulurum kimi demiş ben bulurum bunu demiş bulunca da demiş Aa, beşi içeride koştum buradan 5 şeyi yerim demiş yarım kim şerden? demiş olabilir bunu aç gözlü bir araştırmacı aynı zamanda anneymiş e, yumurta. Yımırta. Yumurta. Ya yepyeni yumurta. bak yıllarca yemeyin dediler. Yiyeceğiz dedik. <gülüyor> tamam mı bak yıllarca yemeyin bayağı, kolesterol. Bayağı de. öncesine gitti olayım. Ben öyle başlıyorum ki Tabii, her şey. Evet. Şimdi de her sabah yiyin diyorlar. Tamam tamam lan biz zaten yiyoruz dedik. Onları dolaplara koyduk. Meğersem şey miyim işte. 15 gün boyunca buzdolabında ve oda sıcaklığında tutulmuş birer paket yumurta. Tamam. Hiçbir değişiklik yok. <gülüyor> <Ya> zaten marketlerde <gülüyor> dolap ve şey. Bunlar. Ama yani Oktay yer yapmışlar adamlar. Şimdi buzdolabında yer buzdolapçılar yapıyorlar. Buzdolapçılar mı? Buzdolapçılar çok zekiler. Doğru buzdolapçılar Çünkü yer yapmışlar. Çünkü bu buzdolapçılarla yumurtacıların kemmel işbirliği. Buzdolapçılar da yumurtaya yer yapmasa ne, ne olacak? Başka bir şeyi yok yani. Bir, oraya bir, mı? Et, hayır yani oraya değil. Başka buraya da şunu koyabilirsin diye yaptığı bir şekil var mı buzdolabının içinde? Yok. Bir tek e, yumurta var. Da, hakikaten sadece yumurtayı Bence yönlendiriyor. Bence sırf ondan. Bir yumurtalık yapalım diye böyle düşünmüşler yani. Hayır, yani... Başka gösterebilecekleri bir şey yok. Kavunu da buraya koyun diye. Bakın bunu böyle girintili yaptık falan diye bir şey ama yok. Ama yani yumurtada iyi kötü bir standart var. Çünkü hani tavun kapasitesi belli. Yani. Ha evet. Yani dolayısıyla o... <gülüyor> Kapasite kap dediğinin neresi olduğunu anladık. Yani, yani o kapasiteden dolayı hani şey ama kavun öyle mi? Bazısı var mesela. Ha, büyük kavun küçük büyük kavun. Büyük kavun küçük kavun var. Kalfın içinde Gerçi bazı kavun. tavuklar <gülüyor> orta boy. Kavuna bakıp şey diyorlar. Ben bunu <gülüyor> yaparım ki. ki diyormuş. Yani o yüzden... <gülüyor> Yumurta'nın boyunun sabit olması mı yani bu şeyi getirdi? O da buzdolabı üreticilerine bir cesaret verdi. Cesaret varmış. verdi yani. Ne e niye canım kutuk olanın da şeyi? O sabit. da değişti. Evet, kutuk olalık hiç... var mı? Arabada Aa, var. Hayır. Bak arabaçlar da onu düşünmüş. Kutu kolalık yapalım buraya diye. O da onun şeklini adam düşünmüş. Ya. Abi adam kutu kolasını alacak içeceği koyacak derler. La koraya koyacak abi A dedim. Abi ama değiştirdiler onun şeklini. Fark etmediniz miyiz? İnce uzun şey gibi şimdi enerji içeceği. Şimdi boyutlu. yeni kutu kolalar çıktı ya onun şeklini şey yapmışlar. <gülüyor> ya onlar da değişiyor. Bak hiç standart yok ama yumurta, sonuçta ben tavuğa güvenirim abi. Yumurta binlerce yıldır 3 aşağı 5 yukarı aynı. aynı. öyle demiş. Ha çeşit. içi değişiyor çift sarılısı var standartı var köy yumurtası var ama köy yumurtası dediğim şey gene aynı çıkıyor. Köy oğunun yumurtası mı köy touğunun mu köy yumurtası köy yumurtası yumurta konusunda tartışma bitti diyor uzmanlar ama yalan yumurta konusunda tartışma bitmez insanoğlunun tartış bunlar hep gelişmiş ülkelerin tartışması gibi. Ne güzel adamlar yumurta <gülüyor> konuşuyorlar şimdi ya. Çünkü onların böyle sınırlarında savaş yok. Ha. Birilerinin helikopteri yani bak şimdi... bugün gazetelere bak herkese vurduk mahvettik onları. Hiç Danimarka Norveç'in Helikopterin düşürüyor mu? Yok öyle takıldıklarıyla onlar Yok. ne yapıyorlar? Onlar Yumurta anca televizyonda birbirlerine ha. puan vermeyi bilsinler. Yumurta verelim bilmem ne verelim bu tip şeylerle idare Oktay ediyorlar. Oktay'cım şimdi bende trombofilebit olduğu için içimdeki yaşlı kadın sürekli bunlarla şimdi bir daha ediyor. O yüzden hiç <gülüyor> yıkarırsın <gülüyor> <gülüyor> Yani. Yok benim gözler şey oldu biraz. Gözlerin fel feci rokudu. Fel du. feci roku istersen <gülüyor> reklama girdik giriyoruz. Girelim mi? Yok canım ne reklamı ya? Ne reklamı ya? Bilmem orada Yıllar... gelen şey reklam değil mi? Boş ver şey... sen. Ya boş ver ona bakma sen. Ona bakacak olsak oho yayın yaptırmaz o bizi. Kant tartışması nasıl bitmiş olabilir? Kanlı. Valla bravo. Kant tartışması kanlı bitmiş. Yıllardır biz buradan Ama bağırıyoruz. Kant, zaten... içmeyin. Kant, kant içmeyin. Kant <gülüyor> içmeyin. Kant tartışması mı? Evet kant. Evet. Ben kant tartışması anladım. Kant. Kant ya. Kant'tan Valla ben de. Ben de, yani de kant çok, çok dikkat etmedim. Kant şey tartışması. Şey demeyde hazırlanıyordum. Zaten dünyada bütün en yok. çok kan dökülen şey Kant tartışması, asil kanımız falan filan da ondan zannediyordum ben. Kant yok, yok. mıymış mesela? Kant ya bildiğin Immanuel Kant. Immanuel Kant'ın Immanuel Kant. Immanuel demokonor Emanuel. Yanlış söylüyorum biraz da şekerli bir Kant yapar mısınız tartışma. <gülüyor> yani o Kant isimlerden felsefe. geliyormuş? Felsefe. Tamam felsefe. O neyi hangi felsefeninde Kant? Ona bir, bir bir şeycilik, necilik? Alman felsefe Filozof Tamam filozof bilirsiniz. da onun böyle yani şey neydi onun? Eee Kant'ın akımı mı? Hah, akımı. Kant'ın akımı Kant biraz Kant ortadan bir ben de Kantçılık diye bir şey Eleştirel bilmiyorum. felsefe. Şu, kant mı? Kant eleştirel felsefeci. Biraz şey olmuştur Kant ya. Ne, de ne konuda tartışılır acaba onu da bilmiyorum da. Bir devrim Bu, karşıtı bizim, falan benim bildiğim Kant. Bizim dükkanda... Babası babası diyorduk da o şeyin... De... Arun babası diyebiliriz. <gülüyor> Fikir olarak. <gülüyor> Şopenhahr'un babasıyım ben. <gülüyor> Daha doğrusu Şopenhahr der. <gülüyor> Babam benim der. <gülüyor> Şopenhahr'un kaynı diye geçer şeyde felsefede. Tabii canım babacım benim der mesela eleştirel felsefe Kant'ı görüntü. şeyde de Kant'tan kan çıkabilir yani. İlk anda... Kalabalık ne? cumartesi gecesinde Niye boş masa yokken nereye şey yapacaklar bize 3 kant diyen yani adam da böyle bir gerilim yaratabilir yani şey olarak. Maalesef efendim sıcak serp Kan soğuk değil sıcak içilirdi. Kantı ben soğuk içerim abi demiş. Aa, yazalım Hayır, öyle ilk... yazalım ya. Çünkü kan in... soğuk içilirdi <gülüyor> öyle bir şey. Böyle... Ege Kayaca'nın zayıf uçak Oo. versiyonları. Yani yeni, kusura bakmayın sevgili izliler. Yeni yani, yayın döneminin ilk uçağını fırlattım. İlk origami. Or yine, or yine vallahi ilk defa atıyorsun ha. <gülüyor> Rusya'nın güneyinde. Evet. Ee, bu Kant'ın felsefesini tartışan iki kişiden biri diğerini çok net söyleyeceğim vurmuş. Vurmuşsun Vallahi ya yaralanmış adam. Felsefe Buradan da herkese sesleniriz. Lütfen felsefe tartışmalarınıza alkolü sokmayın. Hayır. Vezir veya masada silah getirir. varken. Evet, alet getirmeyin. Böyle bıçak koyuyorlar. Adam şey koyuyorlar. getiren. Felsefe tartışmasında adam getiren, silah getiren, getiren. şerefsizdir. Aynen çok güzel. Rostov-Ondon Rostov kentinde küçük bir dükkanda meydana gelmiş tartışma. Kentin adına bak ya. Rostov-Ondon. <gülüyor> Ondan sonra böyle tartışırlarken falan sonra birden yumruklaşmaya başlamışlar. Rusya'da normal ama ondan sonra tartışan taraflardan birinin öldürücü olmayan küçük silayle diğerine defalarca dürttüğü ortaya. Pardon, öldürücü olmayan küçük silah dedi. Çakım mı? <gülüyor> Çünkü başka bir şey aklıma gelmiyor. Şey canım ateşli silahtır bu herhalde. Öldürücü olmayan ateşli yaralayıcı tamam, bir ateşli silah. Kürtmene ya. <gülüyor> <gülüyor> yapmış. E, <değil> <gülüyor> evet. evet. <Öyle gülüyor> bir terken mı dedim? Bir kere bir kere vurmaktan çok daha korkutucu. On kere vurmaktan çok daha korkutucu. Zaten bir kere dürtmek? Tetiği çekilmeyen bir tabanca da çok öldürücü değildir yani. Kafamı vurdu bunu bir tarafa yazacağım. Ama tabanca görünürse sesi çekilir. Doğru. O, yani özellikle felsefe tartışmalarında bu böyledir. Valla yepyeni yani Kant şu anda mezarında fırda dönüyor. Keyifle bizim diyor bence. Keyifle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok Ta keyiflendim çocuklar. Valla tartışmaya devamıyor. Bu tartışma daha devam edeceği benzer. Tartışmaya Kant'ın hangi görüşün neden olduğuysa bilinmiyor. <gülüyor> Hayırlısı olsun diyelim. Reklamlarla coşalım devam edelim. Buyursunlar efendim. Modern sabahlar. çok abi. Aynı Adil. yapıyoruz valla. O kadar uzun aradan sonra yine de pek çok şarkıyı aynı yapabildiğimiz dikkatimizi çekmiştir. Buyursunlar efendim. Yeterli. Ee, kraliçenin tüm kokainmanları. İlk ay, sezonun ilk kraliçe haberini verdim de bunlarla mı verecekti? Keşke ama? böyle güzel bir şeyle ilgili verseydin Fahriye. Keşke Hangi yani? kraliçe? Ana kraliçe mi? Ben biliyorsun hayatım ben tek kraliçe. Only kraliçe diyor bir dövme yaptırmayı düşünüyorum. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> never never gibi bir şey. <gülüyor> Only kraliçe can judge değil Yo, judge yani? Değil, judge yok. yok. Judge yok. Only kraliçe... <gülüyor> bence çok yeterli. Eee İngilizceye kraliçesi... bir dövme yaptırayım İkinci... ya. Dur. <gülüyor> bildi. abi. Evet abi düz de. Tamam. de kalıcı bir şey bul Mesela kalıcı dövmesi <gülüyor> çok kalıcı. <gülüyor> 300 yıl daha idare eder. <gülüyor> yani 100 yılın başında yapsam <gülüyor> yemin ediyorum şimdi hala güncelliğini koruyan nadir dövmelerden biri olacaktı. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth, e, Londra'daki kraliyet sarayı Buckingham'ı koruyan askerlerin bir kısmının tam müptezel olduğu ortaya çıktı. Dönmüş mü kraliçe? Nerede? Buckingham'a o İskoçya'ya falan gidiyor ya yazın. Yazlı mı? Hı, yazlık sarayına gidiyor. Yazlık saray değil o yani. Herhalde dönmüş. İskoçya'nın en güzel tarafı Eylül aslında demiş ama dönmek Eylül. zorunda kalmış. <gülüyor> o Çünkü deniz de, dümdüz demiş. Mayıs'ta gitsin gidiyoruz. abi niye duruyor ki ha, yani? gibi. Hem bir de okullar gitsin, açılıyor. Eylül'de gitsin. Bir şey sorabilir miyim? İngiltere'de de okullar. Tabii Eylül'de. Doğru evet. Orada da Milli Eğitim Bakanı böyle zil çalmış. <gülüyor> böyle <gülüyor> çocuklarla beraber. <gülüyor> İngiliz merkez ortaokulunun orada Londra'da. Aa, aa. Neyse şimdi şöyle bir kısmı tam olarak düzenli olarak kullanıyoruz demişler. E, Kraliçe çıkmışlar böyle şey iki ama o düştüm. şey var ya gittiniz mi bilmiyorum Oktay sen Londra'ya gittin ben de gittim Ege sen gittin mi sen de gittin ama çok zaman oldu ya biz bu yaz gittik ya o yüzden rahat konuşuyoruz. Epey değişmiştir. Şimdi ben orada gözlemlediğim şey şu <gülüyor> Londra çok değişti. Çok değişti ya. O saray, Abi gidiyorsun bir yol. Saray tipi ben bir yer vardı Kraliçe falan yaşıyor biliyor Oralar var şu anda dümdüz oldu. Dümdüz. Oxford'dan oradan yol geçmiş zaten. Yo, Oxford, Oxford'da Regent'ı bağlayacak bir Bağlayan şey. Bağlayan yol geçmiş yanından geçmiş. 1 bölü 20 bin. <gülüyor> <gülüyor> e tabi neyi gördün mü diye soruyordun sen e. bize Fahir. Abi o askerlerin çilesi bitmiyor ki her gün şey milyonlarca fotoğraf çekiliyor. Tabii şey. canım büyük adeta... bekliyoruz maymuluk mu yapıyoruz diyorlar. E yani bütün baskı altında sizler adeta ben demiş bazıları şey dedim ben asker olmaktan kendimi demiş bir Barbie bebek gibi hissediyorum. Adam haklı. Kafamda zaten porsu Abi, var demiş. Ama postu. Ok değil de ayı postu. Ne ayı ayısıydı Oktay? İngiliz ayısı Daha değil. ayısı bana <gülüyor> Ne ayısı bilmem boz ne ayısı. Boz ayı mı? Bozu mu var? Siyah şeyin nasıl bozu Oktay sen de... Ya, ben öyle değil mi Fahir? <gülüyor> ne siyah ayılar var bana boz ayı. Bana ha. boz ayı diye bağıran ne siyah ayılar var abi? Neyse bu testlerin sonu hepsini adam biz tabii böyle ne yapıyor? Bunları içine atıyor. E, bir noktaya kadar içine atıyor. Geri kalanını direkt... <gülüyor> Kokoyinman mıymış Hepsi kokoyinman valla düzenli Hiç olarak satmıyorlar orada turistlere. Kokoyinman askerlerin isimleri açıklanmazken torbacıların ismi... Eşkücmi koko <gülüyor> lazım mı? Orada fotoğraf çeken Japon turiste koko lazım mı? Aa neyse. Ben, ben hareket zaman. edemiyorum. Şapkanın içinden al oraya Hı. 50 pound bırak. Valla çok hakikaten o tüylü tüylü şapka ya. Tam şey yani. Hop arasından... Çıkar istediğin... Şimdi rahme, e, i̇stediğin şey, narkotiyi göm. Yani şey benzetmek gibi olmasın. Ee, öğlenin arkasından konuşulmaz ama Amy Winehouse'un da saçları arasında taşıdığı söylenirdi değil mi Oktar? Tabii saçları arasında taşıdığı söylenir. Pek çok yerinde taşıdığı söylenir. Yani çantasında, yiğinde. Işte, <gülüyor> Mesela yayında, cüzdanında. Falan. Neler neler. E, ne yapmışlar uygulama, uygulama, uygulama olarak bir Winehouse'un? Kraliçe de anlayışla karşılamış. Kraliçe anlayışla karşılamış. Ve onun tatlı bir babacan tavrı da daha doğrusu onunkine ne deniyor? Neyse tatlı. Anacan, anaç. Anaç, ha, anaç tavrıyla Onları e, sert bir dille uyardıktan sonra yapmayın sonra, çocuklar mı demiş yapmayın çocuklar hem bünyenin sözüne hem bütçenize demiş yanlışça hastı durumdan ben hemen böyle faydalanırım mı? işte sonuçta anne sen hala burada olduğun için bunlarda kokuyor ha sen ben hem bırakınca hemen şey mi olacaklar demiş adam. sen bırakınca bunlarda otomatik var zaten öyle söz verdi çocuklar demiş eğer demiş siz demiş bırakmazsanız demiş ben demiş kraliçalı herkes buzla kum Cevap veriyorum Rakun Rakun değil bir ayı o kadar ama yani özür dilerim böyle şey gibi Radyosunu ilk açan kişi sanki şu anda açsa Rakun ben sana... muydu ayı mıydı tartışması ben ha. de arada kaldım Hayır, Hayır, bana canım, ayı ben, demiş ben ona ayı oldum. demiş gibi oldum Rakun mu ayı mı tartışması olsun da rakun falan değil ayı Rakun şapkalılar denilmiş abi Abi İngiliz ayı vakaları. ayı o kadar. Sonuçta çak, rakun, Bey, rakun rakunda, da ufak bir ayı değil mi? <gülüyor> Sonuçta Bak. İngiliz ayısı da olabilir rakun yani. Ayı ayı bildiğin ayı o ya. Ayıp mısın abi? Bütün hayvanları ayı olarak şey yapıyorum. <gülüyor> ya ne mesela... bahsedeyim zaten benekli ayı değil mi? <gülüyor> yani. Mesela eşek deniyor. Eşek. Yani, eşek dedin dediğin yurttaşı olan ayı yani. Kulaklı ayı değil Kulaklı ayı. At mesela. Hat, at tepince ne olur mesela? Darmadağın at, olur at. Ayı tepkisi gibi. Ayı gibi ayı. At özelliği ayı gibi koşmasıdır. Öyle değil sakin değil. Heh. Pek çok hayvanın öyle ya bak, özellikleri biraz var. Biraz sert da. sert. Hop. Ne kadar çok özelliğim var ya. Ayo, ne? Anlamadım. Ayo, çok Bi sert. Bilgisayarları tekmeleyen adam o. Şişe ve teneke yetişmiyormuş ya. Zeytinyağı ihracatımız bir patlamış. Bir patladı o kadar teneke yapamadık. Beş kat artmış ihracat. O zaman buradan yetkililere sesleniyorum. Benim evde sakladığım kavanozlar atılırken neredeydiler? Abi teneke Yapay diyor. Yapayalnız kaldım. Artık şey yapmıyorlar. Teneke en sıhhi malzeme teneke. Siz o kavanozları kullanmıyor musunuz ya? Kullanamıyoruz artık. Hız? Hepsi çöpte. Hepsi. Olur mu ya? Koy Teşke birine bağışlasın. Bir yere bağışlasın. Birine değil de bir yere bağışlasın. Kimse bir benim çöplerime benim kadar değer vermiyor. gecim onlar çöp değil ki. Çöp değil ki onlar. Güzel yıkıyorsun değil mi? Sen öyle yağlı yağlı tutmuyorsun onu. Ben bir şimdi her kullanılan kabuğunuzu önce bir bulaşık makinesine koyuyorum. Tamam. Belki temiz görününce albenisi ortaya çıkar diye. <gülüyor> albenisi ortaya çıkar ki atmazlar diye. <gülüyor> Halbuki o albeniyi pisken de görüyorsun değil mi sen? Değil televizyonda sen televizyonda program var depo savaşçıları diye. Ben o programı nasıl Ay keyifle ve şeyle izliyorum heyecanla. Abi ben diyorum ki ben her defasında gece arayayım ben bu herifi de seyretsin diye çünkü gerçekten tam bu ve orada ben pek çok kişi de gördüm yani dünyada Ege'nin benzeri pek çok insan var. Sen biliyor musun programı ortaya? Yok, şey, Amerika'da depolar var. Kıyameti bekleyen adamlar mı yok, bunlar? Yok yok ya. Deli deliler. O, depolar ya var. Ha. Depoları ihaleye çıkarıyorlar. Ama şeydi değil ödenmemiş. Şey Açılmamış kapı, kapısı açılmış. Kaç para versin falan filan yok, diye. Açıyorlar bir gösteriyorlar. Burası kaç var? ihaleye çıkıyor. 300 dolar 500 dolar 1000 dolar. Abi sende kaldı. Ha, bir depoyu kiralama hikayesi mi? Hayır. Hayır. Bir, depo, kiralanmış. Yani. bir depoyu kiralanmış. Depoyu alıyorlar. Ha. Ay, alma dediğim sahibi bir süredir uğramıyor. Ödemiyor bilmem ne. Bir süre sonra yasalar gereği el koyuyoruz efendim diyorlar. Sonra da deponun içindekilerden paramızı çıkar bu mı çıkarmadık mı? Ha diye. ona bakıyoruz. Mesela kovboy çizmeler çıkıyor, kamonozlar çıkıyor. Arada bir beyzbol kartları çıkıyor. Hoppa diye seviniyorlar. Beyzbol kartları da kadar herkes sevinir. Bunun en böyle olduğunu şey. bilirsin. Aa, çok güzelmiş ha. Herkes, bir de böyle orada herkesin icra memuru olabileceğini inandıran şey bir program. Ege'nin e, inşallah dedim yarın öbür gün deposu olmaz. Hani yolu Amerika'ya düşerdi. Vaa wow, bunun bütün 7 ciddi melanet altında kalır. O kutukları beddualden. Hadi Şimdi, e Tabii abi arka tarafı komple adam cam kavanoza şey yaptı bir, bir aldılar 3000 dolar verdiler aldılar ne çıktı içinden boş tenekeler ve bir takım şeyler. Ama bir onların yanında bir rulo vaziyetler posteri çıktığında adamlar i̇şte, işte o zaman diyecekler bunu kesin çıkartırız ve hemen de hincilere gidecekler orada. E, Kalkışa geçiyoruz ben. <gülüyor> Herkes eşyalarını aldı. Sevgili siz de yeterince fanlandınız mı? <gülüyor> Helikopterden yayın ye yapıyoruz. Yemin ediyorum güzel ya ben alıştım. Ne? Helikopter yok. Helikopter... Sen niye oraya tedirgin olma Helikopterden... bırak onu arada ben vuracağım. Ben. Sen iyi vuramıyorsun. Hmm. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı. Tüm Kırtasiyeciler der. Hayır. Ne olabilir kısaltması? Tüm Kırtasiyeciler Derneği. Tüm tüm kız. Yok tek. Tüm Kıder. Yok. Tüm Kıder. <gülüyor> tüm var mı, tüm... Der, der değil de. Tüm var mı? Gürd. Gürdü. Kırtı at. Kit kit. <gülüyor> tükit, tükitme. Tükit, tükit. Tüm evet. kırtasiyecilerdi. Tükit. Kırt. Tüm kırtasiyeciler işletmeleri mi? Yok. Kırta... Niye iyi abi bu? Kırtasiyeci. Kırtasiye. Kırtasiyeye Kırtasiye. e doğru Kirtasiye diyecek. Tükit. Tükit başkanı İzel Rosenthal çocukların sağlığı için okul alışverişinde lütfen kırtasiyeden alın. Ya. ya. I will good. Yeah baby. Ay çok hoş bu şarkı ya. Ybbi yeah, demeyeceksen şarkı çalacağım Fahir. Ya Ybbi yeah, diyebilirim ama. De de bence de de ya. ya? sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ne güzel dinledik sabah sabah. Vallahi Belki ya. yazı hatırlarız Good Vibrations, Beach Boys radyonu saydım. Modern sabahlar devam mı? Yazı hatırlayamayız sabahlar. artık. Geçen program başladıysa yaz bitmiş demektir. Hmm. Bunun ne zamandır böyle şeyde Sonbaharı ilk... müjdecisi modern sabahlar diye Bir, bir melanet şey üstümüzde bir ağır şey Aman Nasıl şey... moralimi bozdu Evet Hayatın boyunca yazının müjdecisi olarak ya. düşündük Sonbahar felaket tellalı gibi bir şey sonbaharın müjdecisi. Hani tamam bazıları için çok hoştur. Mesela ben Eylül çocuğuyum ben. Sonuçta sonbahar bizim. Sonbahar senin doğum gününden hemen önce Kazan park. mevsimi deriz biz mesela. Ve doğum günüm de baya yaklaşıyor. Eee ne düşünüyorsunuz doğum günümün yaklaşması hususunda? Yine oraya getirdi konuyu ya. Valla laf cambazısın adeta Fahir. Valla ben de konu ne andaki kendin... Sadece onaya... laf cambazı değil cambazsın da Estağfurullah. Bir yerden gürüyorum <gülüyor> kendimi orada ben. biliyorum. Yani hemen Kendimi orada veriyorum Vallahi tebrik ederiz. Çünkü bugün ayın 17'si nereden baksan bir haftadan biraz sonra. Kendimi orada bulu, buluvermişsim diyebilir misin? Aynen öyle valla öyle. Biraz da sen şey yapsana ya. Ben konunun oraya gitmemiz için gramer üzerine oynuyorum. Sen de başka bir ben şey üzerin. keyifli dinliyorum abi. Abi bu adam keyifli Uça dinliyorum. Bir taraftan uçaklarımı katlıyorum. Bir taraftan tüf tüf yapıyorum. <gülüyor> İtalya açıklarında Üf geçen yıl kaptanımuma devam ediyorum. İtalya'da e, kaptanın gerizekalı kaptan, gerizekalı kaptan haberinden bahsediyorsun. Ya öyle demeyelim diye kapatmıştı kokorinin Gerizekalı da değildi. Böyle bir eli işte göze oynanştı bir kaptan değil. Mi? Mesaj atıyordu Birine flört ediyordu bir şey. Fingerdek. Karaya oturan ve 32 kişinin ölümüne neden olan e, Costa Concord. İşte dolayı fingerdek demiyorsunuz, hem gerizekalı hem vicdansız. Kaldırma çalışmaları başlamış. O, 600 tekne milyon. Tekne hala duruyor mu? Tekne hala duruyor. Mu? Tekne, tekne değil dedim, ya, koca bir gemi şey gibi oldu yani hakikaten biraz gulette gulette <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> koca gemi ya 600 milyonmuş sırf kaldırması bunun 600 milyon yanlış anlaşılmasın euro kaldırmak zorundalar mı o gemiyi Diyor, öyle bırakıyorlar ya Yok, üfleyince şöyle... gidiyor ya, şey yapıyorlar ya balıklar ev olsun falan filan oğlum zaten kayaları oturdu bat batamıyor. Yani, Oğlum mu? yani battığı yer teknenin Abi, şeyinden görünüyor değil mi zaten tabii canım yani, görüken yüzü bunu böyle bir şey. şeye almışlar zaten kırmızı kurdalayla kurdaleyle böyle bulaşmayı. bir çevresini şey yapmışlar. Ondan sonra... Kaptandan kesmişler parasını kırmızı kurdalenin. <gülüyor> Esas o tutmuş zaten. 600 milyon euro. 3 saatte gemi sırf 3 saatte kayalıklardan uzaklaştırılmış. Yani biraz ötelemişler gemiyi. Beyler hep beraber bir omuz atalım diye. Yaksalarmış. Gelişken, 600 milyon dolar verecekler. <gülüyor> 70 lira verip yaksalardı. Yok, 70 aşka... euro verip yakacaklar. İzmir'e geliyor. <gülüyor> jilet, jilet yapılacak. Ne? Jilet fabrikasında mı geliyor? İzmir'de jilet fabrikası mı Hayır, var? Hayır. Gemi söküm şeyleri var ya Ali Ağa'da. Hmm. de e, şey yapılacakmış. Yalnız bu jilet. eski gemilerin jilet dışında değerlendirilmemiz. Yani dünyada o kadar jilete ihtiyaç olmuyor evet ya bütün gemiler. Yani ne kadar jilet abi? Uncağcık şey. Bütün yani, dünya olsa gene o geminin sabah akşam yemin ne günde 5 posta tıraş olsam belki ben, ben olmuyor mesela bak. Ege olmuyor. Pis pis geziyoruz biz. İyi ben oluyorum. Demek ki benim oluyor mu? Benim harcamam Niye oluyon? Olmasaydın oluyorum Oluyorum değil. Oğlum. Oluyun. Oluyun. Yani sen de olmuyorsun. Dolayısıyla bizim gibi adam çok. Yani yüzüne jilet değmeyen bir sürü adam var. Ne yapıyor? Kim kullanıyor bu jiletleri? Bunun bir şekilde hesabının verilmesi lazım. Şimdi... <gülüyor> ben e... ondan yem. Yani bu jiletler yapılıyor. Hiç kimse hesabını vermiyor. Oktay tamam devamlı. Jilet konusu bu kapanın mı diye cevap Jilet benim kafamı kuruşuyor. Başka bir şeyde de, de değerlendirmek lazım. Hakikaten bu adam da haklı. Yazık bir Abi de... zor zor. Ney zor ya? Zor. Yani gemiyi bu şekilde... Karaya oturmuş olan gemiyi kazadan sonra çıkan. Ha harfiyat mı deniyor? Ne deniyor lan? Gemi ha, gemi en, harfiyatı deniyor? Gemi enkazını baksana 8 saatte kaç derece doğrultulmuş? 40. Ne bileyim 2. Keşke 40 olsa. 10 derece doğrultulabilirdi. 10 sadece. derece mi? Be. Yani şurken şurken şür, şöyle bak şu elime bakın. Şurken şöyle olmuş yani. İki eliyle 10 derece doğrultmuş diyebilir miyiz? Hem yani de 8 tek... saatte. Ondan sonra parbuckling. İkinci aşama parmak link. O ne? Parmakla geminin dik konuma getirilmesi. Dinktay yani zaten şey, gibi batırmaya mı çalışıyorlar? Ne Oğlum çalışıyor? batıramayacaklar. Allah Allah bu adam niye batırıyorsun sen be adam? Onu Çok sokakta Adam yani. şey, şey kapalı kap kap yani onu sen bir kere bir tamam, t nereye götürmen lazım. 20 aydır zaten bu hayvan denizin altında. Önce bunu ne bir yapacaksın? Bir kısmı altında bir kısmı üstünde. Oktay sen de şey yapma. Allah Allah adamın zaten kafası zaten sürekli öyle. batırma yönünde. Çünkü mesela evi de süpür bir şeyin altına attığı zaman bu mesela temizlemiş kabul ediyor. Denizin altında ne gemiler var? Bir tane daha olsun. Bir tane yani ha bir eksik ha bir fazla. 20 aydır denizin altında birazcık böyle doğrultacaksın. Beri, beri yana doğru çekeceksin gemiyi. Ondan sonra 11 yüzdürme tankı monte edilecekmiş. Şimdiki aşama o. Bu da en güzel. Yüzdürme mı? tankı. 11 tane mi? 11 tanesiyle. Azmış. O, it, itiyorlar yani böyle. Damacana gibi bir şey mi? Ne? İ, yani yüzdürme evet. Yüzdürme tankı evet, dediğimiz. Evet. evet, evet. sana sonunda damacanalar. Şöyle damacana benzetmesi güzel. Yalnız motorlu damacana. Muturlu yani orada mı Tabi hiç yani kendi kendine yüzmüyor onun bir şeyleri var yani. İten. uzaktan kumandalı motorlu evet. mıknatıslı yani. Ondan sonra ee, işte İzmir'e getirilecek. Şu anda bir buçuk milyar bir buçuk milyar gibi bir para harcandı bu işlemde. milyar dedin TL mi? Hı hı. İyi çok güzel. Arey harcandı daha da. Harcandı. Neleri neleri harcamıyoruz o bir buçuk yeri geliyor bir gece daha çıkıyoruz bir buçuk milyarlık. Valla ben gene batırma fikrini düşünsünler derim. O kadar... Gemiden pahalıdır ya bir buçuk milyarlık gemi mi var dünyada? bu adamın bu fakir bakış açısını ben de işte çocuğunu servise yatır, yatırdı <gülüyor> Ama... çocuğunu servise yatırdı <gülüyor> bir, bire iki alacağım <gülüyor> yemin ediyorum şey yapamıyor ya. Bütün o fakir bak... bir buçuk milyarlık tekne mi oldu? neler neler var Ege ya kurban olayım adam şeyden bahsediyor neydi bunların adı kuru gemisi mi ne gemisi o zaman bir buçuk milyar tekneye veren adam Şunun başına adam gibi bir kaptan 300 euro, 500 euro fazla verseydi maaşını. Gemi zaten 1,5 milyar değil ya. Öyle sen düşünme. Ona harcaması. Geminin, batan geminin şey masrafı bu. Hmm. Pert. Pert Buradan gemiyi kurtarma masrafı. Tekne alacak dinleyicilerimiz de düşünüyorlar. Ya abi yani sonuçta tekne değil de onun bakımı zor diye. Bir de batımı var. Tabii batımı batımı esas batımı, esas zor. batımı zor. Onun için kaptana verdiğin paraya acımayacaksın. Vallahi hiç acımamak lazım. Gerçekten öyle. 3-5 falan diye yani abi bu alkolik ama gene götürecek getirecek abi gemiyi ne yapacak uzaya mı çıkacak falan demeyeceksin batırır çünkü ne derler ee, şey akılsız kaptan gemi batırır batırır adam şirket Güzel bir abi olsa Onu dövme yaptırmayı <gülüyor> düşünür <gülüyor> müsün? <gülüyor> ha onu ben yaptırabilir miyim ya? <gülüyor> sen yaptır ben Senin sırtın onu. zaten geniş o Benim yani sözü ben çok yani düşünmedim de bir dövmeye mı? ihtiyacım var <gülüyor> acil. <gülüyor> Latinceye <gülüyor> çevirir güzelce dövdürtürürüz. Doğru. Tamam ya onu yapayım. falan gibi bir şeylerle yazdım mı? Bir de bir tarafa da ben I will never yazmak istiyorum. I will never? Bir de sen koluna never, never yazabilir miyiz Oktay? Çünkü ben bu dövmeyi gördüm geçen gün bir adam. Beraber gördük ya. Ha, falan. Doğru doğru değil mi? Araba Beraber. kullanan adamı. Araba kullanan adam konuda. Now or never. Oraya now or never yazdıracağım dediği <gülüyor> anı ben hayal ettim arkadaşlar. <gülüyor> abi, dövme yaptıracağım. Ne yapacağım? Now, now or never. never. Kesin birisi şey demiştir ya. <gülüyor> abi, abi, yani çirkin olur. <gülüyor> yok abi güzel. Olsun. Çok iyi abi. <gülüyor> Ya. yoksa kimse sesini çıkarmadı mı o noktada? Ya tüm Never Never dövmesi taşıyan dinleyicilerimizden özür diliyorum da. Yani öyle birisi getirsin Never Never dövmesini dinleyicimiz. Ben de yaptım. <gülüyor> ben I will never yaptım ya. Ben emin oldum. Sırtıma böyle boydan boya. 3 nokta mı koyayım sonuna yoksa hiçbir şey koymayayım mı sizce? Onu bir düşüneyim. <gülüyor> bu arada gemi konusunda düzeltme gelmiş. Ekrem Bey demiş ki <gülüyor> en pahalı gemi 600-700 milyon dolar ya. 1,5 milyon dolar. Evet bana bir... fakir dediniz bir de. Ama Ekrem Bey de sanki gemi piyasasının Ekrem şeyi. Ekrem Bey de mi fakir? Gemi fiyatı değil bu ya. Bu Sahibinden mi bakmış? Batırma Nereden? maliyeti Ekrem Bey. Haç gemi maliyet. batırmış Ekrem e, Bey? Benim dediğim de zaten batırma fiyatı yüksek demiyorum ki ben. Yani gemi fiyatına batırma Adam şey masraflı diyor sadece canım. Ben diyorum ki batırmakla uğraşacaksın git iki tane gemi al diyorum. Erdem Bey de galiba aynı şekilde yaklaşmış olaya. Bir cümlende pek çok düzeltilecek <gülüyor> nokta var. Ekrem Bey mesela. <gülüyor> <gülüyor> Sondan başlayalım. Ekrem Bey olarak başlayalım. Ekrem Bey benim kafada. Gemi işine girerse ortak arıyorsa buradayım. Bayrak da gitti. Bayraklı da gemi işine gidiyorum. Buyurun efendim. <gülüyor> Ay. Ay. Prens Twitter'dan çıkmıyormuş. Ne yapsın adam? Ne prensi? Suudi Arabistan Prensi El mi? Velid bin Talal. Yani Bir daha desene şey da. Oktay. Ağzına çok yakışıyor. Senin çok hoşuma gidiyor böyle şeyler <gülüyor> söyleyemem. Böyle bölük konuşuyorsun. Arap Prensi El Velid A bin Talal prensi. Twitter'a 2011'de 300... 300 milyon dolar vererek girmiş. <gülüyor> Twitter'a girmek derken. Öyle <gülüyor> bir hep fakir düşünüyoruz. düşünüyoruz ya. Hep fakir düşünüyoruz. Bu para hakkındaki yorumlarınız. E, yaz yani. mı çok mu iyi mi? Ekran Bey siz de bekleriz yorumunuzu. Hep fakir düşünüyoruz da. Yani şimdi zenginsin diye bedava şeye de para vermeye gerek yok yani. Orada ben ne yaptım? E-mail adresini veriyorsun şifre veriyorsun. 300 Bu adam zengin diye kaç para vereceğiz deyince Twitter'da. Aslında bedava. Verin siz o zaman bir 300 milyon dolar mı Twitter'da var mısın <gülüyor> diyorlarmış mesela prensi. Ben adam girdi. Geçen gün. <gülüyor> zaman ben sana Twitter'dan gireyim. 300 milyon dolar vermiş. Ortak olmuş. Halka arzda hiç hisse satmayacağım ben demiş. Halka arzda değil mi? Satmam mu? ki demiş. demiş. Satmam ki demiş. Onlar bilmiyor ki satmayın. 2014'te halka arz ediliyormuş Twitter. Kesin alacağım Oktay. Yatırımcının göz bebeği. Her sabah bakacağım Twitter hisseleri ne durumda? Yükselse Onlar zaten Twitter'dan, Twitter'dan geliyordur kesin. O Twitter şeylerinin artışta Twitter'ın şeyleri senet haberleri mesela borsa güne yatay seyirle başladı Haydafa herkes Twitter'a bir abanıyor. tak tak tak tak tak hemen yükseliyor hemen yükselişe hemen şeye bakacaksın işte otpora bakacaksın bir yerde mesela olay çıkarıyorlar falan filan O tamam bizim hisseler yükselir diye bitti gitti ya ne kadar güzel Teşekkür ben ediyorum. de Zello'ya girmeyi düşünüyorum. Zello hisse. O çok sürprizli bir hisse. Zello hisseler. Riskli yatırım ama yani. Riskli biri ama on. yani yatırım 1'e 10 veriyor diyorlar Ege. Hatta 1'e 1000 bile e veriyorlar. Yeri geldiğinde oluyor valla. Hep evet. e böyle bakacağım marjinal gruplar nerede ne yapıyor? Hop Zello. Madem, madem ekonomi. Frenseed. <gülüyor> Madem ekonomik konularına girdik, e, bal da, da barkod dönemi başlamış hayırlı uğurlu olsun. Ay i̇çim kıyıldı vallahi o tipli, tipsiz bir sürü adamı bal satarken görmekten. Onlar de... artık şeye geçtiler ya. Eee gayrimeşgul. Dönemlik gayrimeşgule ne deniyordu? Gayrimeşgul. Ha Hayır, senin bir tane gayrimeşgulün var. 3 ay er kullanıyorsun da sonra. ayı şey, o... devre mülk. Hah kişine gittiler değil o, mi? Onlar şimdi onlar onu şey Ya adamlar televizyonda şey bağlıyorlar bir midan bulanıyor. Yemin ediyorum baldan soğudum ya. Böyle böyle alıyorlar parça elleriyle yiyorlar. Parmaklarını yalıyorlar. Bir de böyle hakikaten şey programları. Parmaklarını sirersiniz. yalayan var mı ya? Var ya. Ya ben, bir de bazısı nezih yediğini düşünüp koca bal peteğini almış kenarlarından ufak ufak ısırarak ama şey yapıyor böyle tır tır tır tır tır tır tır tır tır tır yiyor. Ondan sonra parmağını elimiyor. Ya yani bu bu çıtayı kullanırım ben diye mi? Yani çıta yok. Çıta çıta, yok çıtadan uzun. yemiyor mu? Çıtadan yemiyor. Direkt çok hakikaten içim bulan diye baldan. Bir Bundan de... sonra rahat edecek Sifayar. Çünkü barkod, barkod dönemi başlamış. Ne yapıyoruz barkodumuzu? Sahte ve kaçakçılığı önlemek için barkod sistemine geçilmiş. Ee, öyle marketlerde bile öyle açık bal artık petekli çıtalı bal satmak yasak. Ondan sonra. Zaten ondan sonra yasak. <gülüyor> ee, ya abi bir çıtalı bal ondan. keyfimiz vardı. Gece sana. bir tane canım bal çektim. Mesela maç açtım. <gülüyor> bir tane bir petek bal yiyeceğim. Yok şey, alamazsın. Sılamazsın <gülüyor> abi. Buyurun beraber yiyelim diyor mesela bazı bal satıcıları öyle diyor. O zaman onu yersin mesela ama son Sonra gidip de. satın alamazsın yani. Bağışta bulunursun. Sonra ya. bağışta bulunursun. Ee, bağ, balı barkotsuz almayın. Aman ne? Aman tamam, almayacağım tamam. Aman, aman dikkat edin. Size de bal var mı? Bizim Ege. evde var da bizde bal yiyen yok. Yani i̇şte en son ne zaman aldın? Kimse parmağını yalamıyor Nerede Hı. tutuyorsunuz peki? Balımızı mı? Hı. Yastık altı. En güzel <gülüyor> En güzel yer. E, her şey toplu halde tutmayı, altınları olsun, bal olsun, değerli gördü. Her şey çünkü sonuçta baldır. Kavanozda saklanıyor biliyorsun. <gülüyor> ve yapış altın mı diyorlardı bala Yapış altın evet. Yapış altın. Siyah Hiç altın. ama evet. Siyah altın. altın kömür yapış altında da baldır. <gülüyor> Sizde bal var mı Faiz? Var. Ne, ama e, ne zaman duruyor? Nasıl nerede? Biz, duruyor? De, biz de duracak yeri bulamadık balda da ondan ya. <gülüyor> Faiz'in düğünden sonra balın kavanozları ne başka mahallede çöp de <gülüyor> Çünkü orada baksınlar da. <gülüyor> <Burada gülüyor> zengin var falan demesinler de. Vallahi bal durması gerekti Açıkta duruyor. Dolapta Dola, dolaba koymuyorsunuz koymuyoruz. zaten de. Dolaba. dolaba hiçbir şey koymuyoruz biz. Dolaba koyduğumuz şeyler belli. Böyle dışarıdan yemek siparişinden kalan ketçap mayonezleri koyuyor. <gülüyor> Dolap için değil mi? <gülüyor> Sevgili dinleyiciler radyomuzun bir büyük... <gülüyor> buzdolabını görmeniz lazım. Vallahi bu Be kadar insan ne kadar dışarıdan besleniyor dersiniz bir. Bir de. Hakikaten evet. önümüzdeki 200 yıl boyunca yetecek <gülüyor> kadar mayonezimiz var. Üstelik poşet mayonezimiz. Nasıl ketçapın hastasıysa dışarıdan yemek. Aynı, aynı adamlar galiba. Aynı, aynı adam, adam Sürekli. Aynı adam Ketçapları yemişler yemişler. Sen mayonezı yememiz mayonez. <gülüyor> Ege mayonezle ne yapılıyor? Mayonezle çok güzel. Tombalığınız varsa şey yaparız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeterli dediğimiz şarkılardan bir tanesi Given The Grow Best I Ever Had radyonuzdaydım. Olar sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Yeni bir saatin başından bir kez daha merhaba size. Esprilerle şakalarla devam edeceğiz. Ne ben kadar şöyle güzel. bir arkana dönüp bir bak bakalım davetiyeler uçuşacak mı havada? Oğlum adımız geçmiyor o davetiye planında. Hadi, Hadi canım. Bizi daha dağ... çabuk sildiler ya. Yok ya daha bizim... şey olamadı ya. Alşamadı daha daha, daha radyo demek. adapte olamadı bize. Bizim program oldu. Ya da ya, ya da bizde bilmediğimiz Özellikle bir takım ya şeyler var yani anladığım kadarıyla. Evet. Yani evet, çünkü dikkat ettiyseniz hep geldiğimiz zaman da terliklerimizi kapıya ters koyuyorlar. <gülüyor> ya, fark ettiyseniz yani istemiyoruz Zaten gibi ben bu sabah geldiğimde e, gördünüz mü sonu bilmiyorum birer terliğimiz vardı. Evet, tek diğer tek de... teklerini koltuğun altına, minderlerin altına koymuştuk. Yemin ediyorum şu radyodaki terlik uygulaması o kadar hoşuma gitmeye başladı Benim ki. Benim de vallahi <gülüyor> ben de ben çok. Başta hoşuma. bir gıcık oldum ama sonra şimdi rahat ediyorum. İlk başta şey diye düşündüm. <gülüyor> ev gibi düşün, ben, ev gibi, o düşünme, ev gibi düşün. O pofuduk köpek terlikleriyle rahat. Ya et. o ne kadar vallahi sıcacık ya. Ama vallahi, ben de tam tersine Kış geliyor abi. Ama terliklerini çok seviyorum şarkı başlayınca mutfaktan stüdyo koşarken kayıyor. Koşar, abi kayıyor seninki, işte. evet. Yani stüdyo. seninki kayıyor bir de ses yapıyor. Abi benimkiler biliyorsunuz kalite olduğu için herhangi bir şeye söylemeye gerek yok. Yani. Yani yani kendi parma... getirdin de parmak arası kullanıyorsun o da sağlığa zararlıymış. Böyle kemik çıkıyormuş beri yandan. Hayır. Sağlığa değil de parmağın arasına zararlı. Hiç <gülüyor> değil canım sürekli parmak arasına <gülüyor> birisi, parmak birisi arasına... masaj yapıyormuş gibi geliyor. Ayrıca en kalitelisi. Piyasada en iyisi. Daha iyisi yapılıncaya Tanıyor kadar musun? en iyisi bu. Tanıyor musun masaj yapan birisini? <gülüyor> parmak birisi arasını. O çok rahatsız edici ya. Başka birini hayal ediyoruz. Tanımıyorsan çok rahatsız edecek masaj yapan birisi Ya yok hani birisi mesela saçınla oynar ya birisi dediğim mesela, i̇şte mesela böyle... o da rahatsız edecek. Mesela. Sen hoşuna gitmez mi böyle evde mesela oturuyorsun kim evde işte, birileri kim? var. Ya işte ya birileri var da kimin olabilir? Adam biri, biri senin saçınla oynasa hoşuna gider mi? Dükkan olan adamsın sen mesela kasada bir şeyler yapıyorsun geliyor adam böyle hoşuna gidecek faire hiç ses etmeyin diye. <gülüyor> yani yani ben kendime düşün... 4 kişinin dokunmasına izin veriyorum 4 mü? Hı hı. Sayar mısın? İki kızım bir eşim bir de annem. Kız kardeşim bile bu çemberin içinde değil yani. Onun dışında hesap ödemek için göbeğime dokunan adamı da hala hatırlıyorum. Göbeğine mi dokundu? Göbeğimi eliyle avuçlayıp böyle şey yani. Nasıl diyeyim? Avuçlama da değil. Mi? Resmen taciz edilmesine gel. Elin tam anlamıyla şey reiki gibi böyle koyduğu göbeğimi. Yanda mı göbeğimi? duruyordu adam sen, sen? nasıl göbeğine dokundu ya? Ben duruyordum böyle şeyde dışarıda. Yanına yani geldim. Acaba göbeğini rahatsız kapsayışan... etmiş olabilir mi? Hani senin göbeğini itelemiş olabilir mi? İteleme dedi. Şu göbeğinizi çekin bir de hesabı ha, verin diye. Veda veda bu sesi anlamında. Şey hani eline omuza koymak gibi. Ha. Göbeğime koydu. Baktı sende omuzu bulamadı boşa gitti. Magic hocam, touch. Hocam bizim hesabı halledebilir miyiz Dedi. <gülüyor> Hallederiz de sen beni niye elledin? Şey <gülüyor> Hesaba dahil değilim ben falan diye bağırısım geldi. Yani sen niye şey yapmıyorsun kendini? Şey miydi o ya? Fahri'nin eski ortağı vardı bir o mu? O da öyle çok Yok hiç şey tanımadım yapıyor. bir adam. Ha. Göbeğime dokundu. O da mesela. O öyle... adam hala travmasını atladım. Kurban olurum ben sana. Vallahi sana ya. kimler dokundu? Bana dokundular. Seni kimler aldı? Kimler? Ay vallahi dayanamadım ya. İçim burkuldu. Vallahi içim burkuldu. Sen çabuk vazgeç. Ben de şarkıyı başka melodisiyle söylediğin için. Şey Yok. Yani seni kimler aldı? <gülüyor> benim artık... Yo demem beni o kadar rahatsız ettik. <gülüyor> yo öyle değil aslında. Çünkü o kadar büyük bir tartışmaya girdi. Ve nasıl devam edeceği de... Şöyle ben. söyleyeyim. Bu arada benim en sevdiğim şey... Bütün yabancı eserleri... Musiki, pop musiki'si olabilir. Rock roll musiki'si olabilir. Bunları Türk sanat musiki'si şeklinde söylüyorum. O kadar zevk alıyorum. eve etrafımı o kadar irite ediyorum ki... Şu anda e, yapmadıysam... Bu tamamen efendiliğim. Daha, daha yayının önemi yeni başladı. İnsanlar alışmadı. Ben alışmadım. Zaman geçecek birbirimize alışacağız. Sen ne yapıyorsun ya? CD midi çıkardı adam. Böyle açıkta CD'ler var onu. Abi Beriwatch CD'sini çıkarır mısınız <gülüyor> Sen konuşuyorsun. <ya>. Vallahi fay, <gülüyor> sen ben konuşusun ya ben gazetelere bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahatım. Bir de cümleler falan tamamlanmıyor ya sonları yok. <gülüyor> <gülüyor> o da rahat bir şey. Bu kadar net yapmasaydık ay ben dinliyorum abi tamam. Tamam abi. <gülüyor> ne diyorsun? Tamam abi siz Beriwatch CD'sini koyun. koysan gazetelere. Beriwatch CD'sini çıkar ben abi. Ben. abi. Şu paraları koy. Keser sesi, keser Unutlu. sesi göreceğiz daha doğrusu. Hayırım, olur mu aşkım? Daha sezon uzun biliyorsunuz. Ve ben çok severim. Neyi bir daha de? yo desene Fahim. <gülüyor> Benim kadar güzel yo deyin siz de. Bir tıklayalım. Siz de sık sık Boş durmayalım. Boş durmayalım Ege Bey tıklayalım. Be. Tıklayalım ben, hocam. Koyayım. Buralım tıklayalım. şöyle. Allah'ım stüdyoda yayın dışında yaptığımız faaliyetlere bak ya. Yayın dışı faaliyetlerden dolayı. Fan, e, sesi, fan sesi susturma görevi. Aa, cığım, yani eski teknolojide hiç böyle öten bilgisayar diye bir şey yoktu. Ne güzel CD'lerden ben hiç böyle ses geldiğini hatırlamıyorum. Evet. Ne evet. zaman ki teknoloji gelişti yeni yeni sıkıntılar çıktı. Bilgisayar yumruklamak diye bir şey. Yani bilgisayarlar yumrukla... kendi kendini yumruklasın artık. Bir şey diyeceğim. Hiç bütünlemeye kaldınız mı siz lisede? Büt mü? Ben üniversitede kaldım. <gülüyor> Valla ben de üniversitede Üniversitede de rahat canım da lisede falan. Lisede ne bütünlemesi? Oktay Demirci ya. Hepimiz takdirler, teşekkürler. Efendime söyleyeyim. Çok iyi ya. Omuzlarda taşınmalar. Hep öyleydik. Parmakla gösterilmiş. Lise sonlara tek ders müjdesi gelmiş. Dün Milli Eğitim Bakanı. Çam, Keşke çam tek ders müjdesi olsa. Evet ya. <gülüyor> Lise sonunda nişanınızı yaparak uğurluyoruz sözü. <gülüyor> Ne okuyacaksınız? Boşlar. Mezun olamayan lise son sınıf öğrencilerine de tek ters sınavına girme hakkı getirilmiş. Öyle bir şey yok muydu zaten? Tek dersten demek ki sene tekrarı varmış. Bundan sonra yok. Rahat olsunlar tek ters bırakabilirler. Bunu zaten abi bütün demeye bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir grup adam hemen planını yapmıştı. Ay ya şeyi hatırladım şimdi çok acık. Ne? Üniversitede finallere çalışırken bazen böyle bir kafanın almadığını hissettiğin anlar oluyor ya. Ben başlıyorsun mesela hani yani ders çalışmak istememe falan filan hepsini aşıyorsun. Hı. Ondan sonra bir çalışmaya başlıyorsun. Sonra Biraz... kafa almıyor. Ondan sonra duruyor böyle. Hani çok olmasıyla da ilgisi yok. Hı. Bir başladın yavaş ya ben bunu bitiririm falan diye. Sonra ben bütün notları bir tarafa bırakıp ortalama hesaplamadım. <gülüyor> <gülüyor> bütün her sınava çalışıyor. Tamam repeat olmadığıma göre bu kadar yeterli diyerek televizyonun karşısına geçiyordum. Şimdi lisede de o adamlardan lisede, var lisede herhalde. Lisede şey var canım, o da. O da es, yani bilmiyorum şimdi herhalde öyle bir şey yoktur da. Teşekkür hesaplaması diye bir şey ha, var. o de, da var. Takdir, teşekkür hesaplaması diye. Onu da ama yazık. Bedenci mesela 5 verse. O son sınavlardan önce olmaz ama. Yani işte son Gerçekten. sınavı ilk sınavı işte bazı şeyler garanti, fix olduğu için. O biraz yalnız şimdi düşünüyorum ben de çok yaptım da biraz züppe işiymiş yani. Evet ya o terbiyesizlikmiş o hayat yani. Hayat Mehmet meselesi kalacağım mı geçeceğim mi babamdan dayanmayacağım yiyeceğim derken. Oradan zaten 9- Falan diye takdiri ay takdiri bir puanla kaçırdım diye i̇şte anladım. Ege Kayacan'ın geçmişe yönelik hesaplaşması muhasebesi. Biraz utanarak. Ege Kayacan'ın junior Ege Kayacan'ın muhasebesi. Junior mı? Yani ne denir? Genç Ege Kayaca. Genç Ege Kayaca. Ergen Ege Kayaca. Hadi geçelim soralım. 9-23 saat. 9 saat soramadık ya. davetimiz yok. Davetimiz davet yok. yok. Ne olacak? Yok. Çok Aa. güzel bir konu olacak. Ol Olsun daveti olmasın canım. Allah Allah. Yabancı mı ya? Dinleyicilerimize bir kuruş bir hediye vermedik ya. Ya bir tabii ev oturmasına yeni ne o zaman yemek verelim canım. Ne olacak? Ha, yemek verelim. Al Oktay sana söyledi. İki kişilik güzel hoş bir yemek verelim. Hoş tamam. bir akşam Ay, yemeği. Hay. Nerede vereceğiz? Nerede vereceğiz? <gülüyor> bir onu düşünüyorum. Nerede verebiliriz? Şu an nerede verebiliriz? Dükkanın karşısından orası daha ucuz. Hesap tipimizden veririz parası ne olsun. Ne dersiniz? Tantuni <gülüyor> Tantuni şey Ya ben. da o menü lisenin karşısında köfteci var belli bir saatten sonra. Veya istersen yemeğini alsınlar Biz de ısıtırız. <gülüyor> Zitrelik kolu Alalım servis yapalım. <gülüyor> ya da isterseniz bizim Dükkanını verin yani. Bence şey de en rahatı yani. olacak. Çünkü falan filan o Otobücek bayağı işe olacak. Var. <gülüyor> evet Dükkan'da. ya. İki kişilik o zaman güzel, hoş bir akşam yemeği. Ama böyle, hani, şey, böyle da... şey değil. Hani... Yemekten evet. ziyade kapıdan şey diye dönmeme ihtimalini garantiliyoruz. Şöyle yani. söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim efendim. Yeriniz hazır cümlesini duyacaksınız. Tamam. Hı. Başkasına yerimiz Ve de yok. bunu en kalabalık zamanda yapma hakkına sahip olacaksınız. Hı -hı. Yani yok canım önceden rezervasyonun bakan <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kazanmıştım maalesef. Fikirimiz <gülüyor> çok. <gülüyor> <üzüldüm>. <gülüyor> Tabii ki yerimiz olduğunda sizi ilk olarak alacağım. Şöyle söyleyelim efendim. Sizin hakkınız zaten baki. Baki. Yalnız şu anda alamıyoruz. Ee, vallahi Valla güzel bir şekilde güzel, yapalım. Yani. Güzel bir yemek verelim. Ee, ne diyelim yedirmeli içirmeli dostluğumuza bir adım atalım o zaman. Yani evet. Ve Böyle masada sohbetli. Yine siz bir şeyler yiyerek gelin tabii her yani belli olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ee, yemekli içmekle evet. Ne ne soracağız? Ee, Buz dolabında saklanmayan gıdalar. Gıda mesela olması şart mı? Hepimizin bildiği şey var. Çünkü buzdolabında ee... mesela gıda olmayanlar da, <gülüyor> evet, da var. Bence gıda mesela... olması şart olmasın ya. Yani. Ya yani mesela buzdolabında... mesela merhem. <gülüyor> o zaman bütün her şeyi ayakkabıyla başlayabiliriz. Ayakkabı Ay, sakladığınız zaman herkes bir kod koydu o reklamlar yüzünden. Ben yaptım onu. Yaptı herkes yaptı. Ben de yaptım yani. Ya, ya, yaptım yapmadım ya. ya. Ve Hemen o... bugün yapayım. Düşün yani ne yapılıyor? Ne kadar kötü katlı buzluğa koyuyorsun. Sonra evet. bir süre sonra alıp giyiyorsun. Kafanın ne kadar az çalıştığı bir dönemmiş ki televizyonda görülen her şeyi yap. Çok güzel bir uygulama diye düşünüyorduk. Çok saçma da böyle serin serin insan hakikaten yıpranıyor. Bir manasız bir şey. Tamam o zaman dahil mi dahil değil mi? Dahil, da, değil değil. Ne, tamam, neyi değil. dahil oldu? Tamam, buzdolabına konmayan, konmaması gereken gıdalar reyonuna hoş geldiniz. Telefonumuz 210-30-30 diyerek verdik ve ilk cevapla başlayalım. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Ee, günaydın, Özgür ben. Özgür, Özgür. Bey, hoş geldiniz. Hoş Bir sıkıntınız var galiba, isterseniz beraber aşalım. Ne oldu, böyle yavaş yavaş, ıkına, ıkına böyle bir ıkılıyorsunuz. Ne oldu Özgür ben, Bey? Ofiste yer değiştiriyorum. Ofiste daha, yer değiştirme var. Çalınma yoktur Özgür Beylerin yer değiştirme var çok güzel. Nereden yani. nereye geçtiniz Özgür Bey? Ee, kendi odamızdan patron odasına geçtim. Orada Siz niye böyle çoğul konuşuyorsunuz? Ee, kendi patron gelirse şey. ne olacak şimdi? Çok özür dilerim Faiz. Patron gelirse ben... ne olacak şimdi? Ne ne ne işin var Özgür senin burada demeyecek mi? A, patron şu an e, ofis dışında toplantıda olduğu için e, onun odası daha rahat oradan daha rahat. İstediğiniz gibi at oynatıyorsunuz yani? Yok şey o kadar da değil. Peki efendim ne saklamamak lazım buzdolabında? Aa, buzdolabında ne saklamamak lazım? Bu Nutella tarzı şeyleri buzdolabında saklamamak lazım. Fındık kreması. Fındık, fındık kreması fındık dedi. Lazım. Fındık kremasını buzdolabında saklamamak lazım. Ee, sakladığım zaman yarı donduğu için çok... E, Yavan bir şey oluyor. Evet. evet çok Oradan iyi. dinleyicilerimize de Ama da. dışarıda olunca ımıl ımıl ne kadar güzel oluyor. İlk hiç donmuş yağ olmayan bir başka markayı buzdolabında rahatlıkla saklayabiliyorsunuz buradan da Aa. tüm erimiş çikolata mi? <gülüyor> Hele müjdeleyelim. <gülüyor> Özgür Bey soyadınız neydi? Pazar. Tam Özgür Pazar. Pazar. Görüşmek üzere. Teşekkür Çok teşekkürler Özgür te Bey. Görüşmek üzere. Ol, i̇yi günler. Hoşça kalın. Ben bir dinleyicimize see you diyebilir miyim? Diyebilirsin <gülüyor> abi. Tamam. Teşekkür ederim. İyi dinleyicimizsin. Hayır yani bir, bir hayır. Veda ederken. Anladım, tamam. Hadi görüşmek üzere. Hoşça See you diyeceğim. Yok mu telefon? Yok. Daldı. Adam Ecar. daldı resmen. Sadece benimle e al. alakalı değilmiş yani. Kaç ka iş mı şaşırdım bilgisayar <Gülüyor> mı? arada yapacağım? bilgisayarın kafasına <Gülüyor> vuruyorsun yani. Fanını susturmak için. Herkes yapıyor onu. Hakkı Allah Allah bu devlet bir şey, şey oldu ya. Sef, Adam tutalım istiyorsan. Seninle bir anlamaya günaydın çalışıyorum. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Ya, günaydın. bir anda girdim yayına şaşırdım. Biz de öyle bir anda bir anda girdiniz. Her Bizim şey bir anda oldu verdi. Hemen oracıkta yayına girdiniz. Buyurun kimle görüşüyoruz? Koray ben. Koray, Koray Bey, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ben şey diyecektim yani bir annemden bildiğim için balkonda böyle büyük e, plastik kavanozlar olur ya eski. Evet. Onlar da böyle bolca turşu yapardı. Evet. O hiç böyle buzdolabına girmezdi. Hep orada kalırdı böyle. Üç Ama o büyük tarafından. olduğu için girmezdi. Ayol siz de şey için Yok, diyoruz ya, biz. Ya buzdolabına girecek yani. Buzdolabı Soğuk turşunun tadına da doyum olmaz öyle söyleyeyim size. Sıcak Annem yemek. ve. benim o, o tarz yani siz bizim bölgeden diyeyim. Haydi. <gülüyor> Oradan kabul ediyor ya yani diyor yani. Hemşeri, hemşericini <gülüyor> hemşerimiz <gülüyor> soktu. Valla toplantıydı kullanmaya çalışıyor Koray. Koray Bey hazırsanız faiz size güzel bir veda cümlesiyle uygulayacak. Yok oraya yani. yapmam. Şey sonuçta memleketli. Koray Bey e, anneniz de Adana'da. Şimdi Babanız nereli? Servis şoförüyle Babam konuşurken. Babasını iyi deneyeyim şey yok <gülüyor> Servis şoförüyle konuşurken şey <gülüyor> Sonuçta Çankaya büyük bir muhit. Adana gibi. <gülüyor> Ben hiç mesela biz İzmir'liler e, büyüklüğü fuarla anlatıyoruz. Bir fuar, iki fuar diye. Adanalıların öyle büyüklük şeyi olarak Adana'yı örnek göstermiş. Ben hiç duymamıştım da. Şoföre özgü bir şey mi yoksa annenizde de var Zaten mı? Zaten Çankaya büyük yer Adana gibi diyor. Yani Adanalılarda Var tabi Çukurova insanı. Mümmit bereketli bunlar, Çukurova. Bunlar gerçek büyüklük yani görmediğini gösteriyor insanların. Şoför... Mesela Konya'da hiç öyle konuşulmaz. Konya kadar büyük çünkü neden? Konya dümdüz Daha büyük bir oladır şey yani. Ya. Daha büyük bir şey yok. En şoför. şoför Adanalı onu, onu da bilmiyoruz ama. Yani beni şaşırtlar her şey olur. Adana'dan geldiklerinde mesela Ankara'ya çok büyük falan filan derler. O herhalde kademe kademe gidiyor ya. Öyle mi? <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Koray Görüşürüz. Bey. Bu arada Bey siz Bey, de şey nidelisiniz var. haberiniz yok. Yani babasının iyi olduğu için. En evet, son bir lafını soktum. <gülüyor> e, see you diyeceğine iyi delilsin dedi. E, hayır, canım ben kime see you diyeceğimi çok iyi bilirim. Günaydın efendim. Alo. Merhaba. Allora. See you diyeceğim ama bakın. See you dedirtmeyin bana. Beyefendi hanımefendi konuşmazsanız daha ne kelimeler duyacağız? Valla ha? ha Hanımefendi niye konuşmuyorsunuz? Ya ben radyodan dinliyordum pardon. Siz hiç radyodan hiç dinlemeyin. Bakın hiç benim saçma sapan bir oradan Hı, ses geliyor. Oradan ses geliyor. Gelmemesi için ne yapıyoruz? Siz telefondan dinleyiniz. Kapatınız radyonuzu Kapatın lütfen. Kapatın radyoyu oradan uzaklaşın. Bu arada isminizi söyleyiniz. Buyurun. Adım Nazlı. Nazlı Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş İşte, i̇şte falan şey mı? mısınız? Ben ondan. Nazlı Hanım böyle hiç Hiç anlaşılmıyorken ama siz kendi kendinize konuşuyor gibi oluyorsunuz değil mi Oktay? Evet böyle çenenin altında gibi telefon sanki. Nazlı Hanım çenenizin şey, altında... Çenekten... Kars'tan arıyorum ben size. Kars'tan mı? Kars'tan. Kars'tan. Kars'tan Karstan mı arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Kars'tan Nazlı Hanım? Öğretmen Nazlı Hanım. Bir dakika ya. Kars'tan arıyorum. Kark. Amerika'dan arıyorum. Ha, Amerika'dan. Biz Amerika'dan o kadar zarfız ki. Amerika'nın Kars'ı olan Dakota'dan arıyorum. <gülüyor> Nereden arıyorsunuz Amerika'dan? Arizona'dan. Arizona'dan arıyorsunuz. He? Ha Ne güzel benim eski ev arkadaşım orada tanıyor musunuz? A, hayır tanımıyorum. Böyle ben... gözleri çekik gibi. <gülüyor> Cem Vardar. Hiç hiç tanımıyorum. Kızılderili kumaralelerine gitmiyorsunuz. Ismi, <gülüyor> <gülüyor> i̇smi bile sormadan hiç tanımıyorum demeniz ne kadar akıllı evet, bir insanı olduğunu gösteriyor. çok nezih bir insansınız. Ne yapıyorsunuz Gerçekten. Arizona'da? Çünkü hiç Türk arkadaşım yoktu ondan. Yani Türklerle tanışmadım o yüzden. Neyse buradan tanımıyorum. Ha, siz İngilizceniz ilerlesin diye gittiniz zaten o yüzden anneniz mi tembihledi? Türklerle konuşma İngilizcen bu yüzden. <gülüyor> eee devrinde evet, Peki efendim. Kimle görüşüyoruz bu arada biz? Arzu Hanım. Arzu Hanım da, değil mi? Nazlı Hanım, Nazlı, Nazlı Hanım. Hanım. Arizona olduğu için Arizonalı Arzu... Nazlı diye geçer. Arizonalı Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı Hanım, Arizona eyalet yasalarına göre buzdolabına ne konmuyor? A buzdolabına muz girmez lan. Muz girmez. Muz girmez doğru. Muz giren yere dert girmez. Çok teşekkür ederim. Arizona ediyorum. eyaletti değil mi bu arada? Eyalet hep sen. Bizim geldiği zaman geldiğim zaman bizim sistemimizin topundan defalarca geçirebildim ya yer. yok yere kim çevirdi. Piyamayı ah, size. Sizi çeviren eller kırılsın. Kapıdan, Kapıdan bakıp ev salladım hatta makinistle. Çok ah. yakında çok yakında Gaga'nın Arizona şubesini açacağız. Orada <gülüyor> baş misafirimiz olarak sizi görmek istiyoruz Nazlan. Hadi siz de Çok, Çok teşekkür ederiz efendim. Esas biz bekleriz Nazlı Hanım. Kurban oluruz size. Ben, ben geliyorum da kapıdan dönüyorum. Nasıl zaten. içine ukde olduysa da önmeyeceksiniz. Artık o kapılar size sonuna, sonuna kadar, kadar açık. Açılacak. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. ederim. Hoşçakalın hoşçakal. Nazlı Hanım. Küsüp Küstürmüşüz resmen Nazlı Hanım. Ha. Valla Arizona'ya gitmiş. Tam see you diyecektim. Tam see you denecek. İstanbul evet yani. doğru aslında. Arizona'nın Arizona'da see you diyecektim. Ama... Hem Arizona hem... Arzu'nun da herhalde hoşçakalına hasret kalmıştı. Şimdi orada herkes iyiydi. Ama kapıdan döndü ya. O orada. Şimdi. Good morning. <gülüyor> Good morning. Ha kimle görüşüyoruz? Good morning. E, Duygu ben? Duygu Öncelikle Hanım hoş, hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. Duygu. Özlediniz çok mi şey bizi? Ne, ne kadar özlediniz? En çok? Çok özledik. Bir kere zaten hiç tatile girmeyin istiyoruz o derece özlüyoruz yani. Köpek gibi çalışalım istiyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hatta buradan çıktıktan sonra da böyle insan. köpekli ve çalışıyoruz <gülüyor> siz de çalışın <köpek> İnsanlıktan <gülüyor> çıkmışçasına <gülüyor> ama iki 3 ay, ay tatil ya 2 üç ay tatil yapmadık ki. Tatil olsun. yok. Haz program hazırlıkları program devam ediyor. Acayip bir şeyler hazırladık size ama çok daha tabi sürpriz. Ezogelin hikayeler evet. başlıyor bu sene. Duygu Hanım bunu da ilk size söylüyoruz ha. Yani tamam. dün dinlediniz evet. mi yoksa bugün ilk ilk dün bir defa. Dün dinledim çok dinleyemedim işte bir yani. E yapmışız programı işte üç aylık yani bütün çalışma boşa gitti. Boşa gitti. Bütün esprileri dün yaptık Hayır. biz. Yok canım bir kısmını dinledim. O kadar da komik değildi şaka, şaka. diyor. Bir kısmını, bir kısmını yaptık. Üç aylık Bir şey değil değil. Değil değil. Biraz Yok, daha var. Ben bir kısmını dinleyebildim. Evden işe gelirken e, dinleyebildiğim için. Böyle hmm. bir durum var. Tamam ee, üzülmeyin ben... canım siz de artık her şeyi <gülüyor> dert ediyorsunuz. Sesiniz düşüveriyor hemen. Hayır, hayır, Yok hayır ya. Burada bir köyün delisi var Takmokent'te. Neyin delisi Böyle, var? Her şey köyün delisi diyorum ben. Kendisine. Kentin her delisi. Her sabah. <gülüyor> her sabah müziği son ses açıp camlarını da açarak delice arabayı kullanarak geliyor da tam yanıma park ediyor. Belki Hangi müzik? Size şey yapıyor, size şekil yapıyor. Duygu Hanım hiç bunu düşündünüz mü? Yok mi? ya gerçekten Dörseniz tam köyün delisi yani. şey diyeceğim. No, bir normal bir müzik mi? Hani bizim yayını falan mı dinliyor? Yok değil. Bizim yayınla alakası yok. Yok yok. Değil, yani. Yani her gün farklı tarzda müziği. Bazen pop, bazen rap. İşte sizi hani çılgınlığıyla kadar... etkilemeye çalışıyor Duygu Hanım. Hala mı anlamadınız farkına varmadınız ya? <gülüyor> Hoş bir beyefendi mi Duygu Hanım? <gülüyor> Yok değil. İşte hoş olsaydı emin olun şöyle Bu bizim köyün deniz değil ya. Çok hoş bir adam var. Her gün böyle çılgın bir şey ya. Çılgın derdi. Böyle her gün farklı müzik. Bazen arabesk, bazen böyle rock. Bazen queen falan dinliyor yani. Ya, Bu CD'leri ya, bana da çeker misiniz deseyiz de. Ben çalıyorum dostum ama yok maalesef. Kusurum haklısın. Ya yok ya şey öyle değil yani. Hiç Bilmiyorum. şansı yok mu ya? Hiç bir şansı yok Aşkım. daha doğrusu? Yok yok. <gülüyor> Yok biraz yok. var yani. yani. biraz var. Yani kaslı. biraz daha kalsın. <gülüyor> en son güldünüz çünkü biz ondan şey yaptık Çünkü yani. en son ben <gülüyor> çalışma girişimi doğdu. Hayır konuyu kapatalım <gülüyor> şöyle kapatacağız. En son ben bu gülümsemeyi şey zamanında Alpay Alpay değil mi futbolcu? En son bir kız asıldığınızda böyle mi gülmüştü? Ha en son Can Can Su diye onun hanımı olacak hanımefendi o zaman mankendi o öyle böyle. Yok yok hiç şans yok demişti Alpay için kaç yıldır beraberler evet, mutlu evlilikleri var yani. Ne, hep yani, bu örneği ben, verir Fire yani. Hep Ben bu örneği ver Hayatın her aşamasında böyle değişik değişik konularda bu örneği verir. Şu anda da çocuk oturdu. <gülüyor> yani. normalde yani var, var yani böyle bir olgu. Var, evet. Böyle bir böyle bir olgu var. Şu anda eli olgulum. olgu, evet, evet, olgu, olgu oluştu. Şey olgulu yani, olgulu konuşmaya şey. başladığı için. O bir isim var. Beyefendi kartlarını doğru oynarsa neden olmaz? Arzu, he, Duygu Hanım hazır. Ay lütfen. Peki <gülüyor> Siz konuya dönelim. Buyurun efendim. Evet, bu yapıyor. dolabına ne koymayız? Ee, çikolata ya Az önce çikolata krema yani fındık kreması var çikolata da çikolatada ayrı bir keyiz herhalde. Üstü değil mi? beyaz beyaz oluyor değil mi? Evet, yani şeymiş olayı içindeki kakao yağı dışarı çıkıyormuş, o beyazlık oymuş evet. ve bir daha da içine giremediği için çikolatanın tamamen yapısını olarak zaten öyle derler. Yani kakao yağının yağı çıkışı oluyor. vardır, girişi yoktur, mafya <gülüyor> Sizin sizin iş yerinde buzdolabı var mı, duygu evet. hanım? Ne var içinde? Biz ha. çok merak ediyoruz çünkü bizim iş yerindeki buzdolabında gerçekten mayonez sadece var. mayonez var. Mayoneze ihtiyacınız var mı? Gönderelim size. Yok, Tüm Türkiye'ye yani yetecek kadar mayonez. Paket yemek isteyince onların mayonezleri, ketçapları dolaba koyuluyor. Niye atmıyorsunuz bizim ya? İçecekler var. Bizim bir bakkalımız var. Şirket küçük esmasımız var. Aa süper. Ne abi. güzel şirketlere evet. bak. Tam beyaz yakalı bunlar. <gülüyor> ya, tamamen küçük bir girişim o aslında ama hani şubeyi açtı bütün katlara böyle. işte normal dolaplara, çikolata, bisküvi vs. De dolabına. Dershane kantini gibi yani. İçecekler <gülüyor> Her katta? De. Toptan mayonuz ihtiyacı varsa yani bir görüşelim şey oğlum. Sarabaşı ya. yani? Tamamen Nasıl ki haram değil. Oluyor. Affedersin. Meşrubatı kaçtan satıyor? Meşrubatı işte 1 lira mı 1.25 mi? Yani tamamen gidiyor toptancıdan alıyor. O da şey da satıyor neredeyse yani. Ben ne anladım bu şey ticaretten? Yok. Peki çok teşekkürler falan. Bir de, de onun güven üzerine kurulu. Tamamen Aa. güven. Siz onun vergisi yani. yok, algısı Aksiyem. yok. Ne güvenmiş atıyorsunuz bu arada atıyorsunuz. Bence gizli orta Duygu Hanım. Ben Hakikaten reklamını ya. yapıyor burada. gizli ortak. <gülüyor> Biz <gülüyor> de <gülüyor> alet oluyoruz. Çok teşekkürler Duygu Hanım. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. See Ah be kötü yakaladım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tumurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili salon severler Buyursunlar efendim espriler mi yaparsınız Şakalar mı yaparsınız Telefonu mu alırsınız artık ben karışmıyorum çocuklar <gülüyor> Espriler <gülüyor> arka arkaya geliyor dinleyicilerimizden Şarkıya reklam almışlar Diyerek dirgez Dirgez dirgez Valla doğru söylemiş şark çünkü şarkının arasına Bir reklam girdi değil mi? Evet de? ya doğru. şarkıya reklam doğru. almakta biz Yani hakikaten bir ilki gerçekleştirdik. İlklerin programı Modern Sabahlar. Twitter'dan da cevap geliyoruz. Okuyayım mı onları biraz? Twitter'dan tokat gibi bir cevap. Alalım Oktay. İstersen o Hayır, şeyden şöyle bir espri yapalım dinleyicilerimize. Buyurun. Sana. Hatem reklam konusu <gülüyor> Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türdesiniz modern sabahlar devam video sevgi dinleyiciler buzdolabında ne saklanmaz diye sorduk Twitter'dan da gelen cevaplar var hemen oktaydan dinliyoruz bu yursular falan Twitter'dan hakikaten güzel cevaplar gelmiş bir kere bakacağız e onu Okta hemen şey yapma güzel cevaplar diye kimseyi şey yapma yani zan altında bırak bırakın çirkin bırakmam. cevap vermişti bazıları da çirkin vermiş olabilir ya yani. çirkin cevaplar vermişler yine mesela Skype demiş Ali Şanba kucüğünü kadar çirkin bir çıma <gülüyor> sapan bir cevap yani acaba bizi Skype'a gel falan mı diyor? Öyle bir şey mi var? Yok değil mi? De, dinleyicilerimiz DM'den yürümeye başladı. Buyurun efendim. <gülüyor> bir gez e, demiş ki nar ekşisi kuru yemiş. Nar ekşisi konmuyor mu ya dolaba? Nar ekşisi konmaz. Nar ekşisi dolapta duruyor. İşte hata. Büyük hata. bizim biz de dolapta duruyor da bir şey olmuyor ki dolapta durunca ne oluyor? Dolapta durunca ne oluyor? Sonuçta. Durun bir şey olmuyor. Neblebi'yi de koyabilirsin. Yani koyabilirsin bir şey olmaz. Ne oluyor Doğru. yani tamam evet. Kuru yemiş, kuru yemiş konmaz. Kuru yemiş. Bakliyat iyi kapanmazsa nemlenir. Tamam bakliyatın koymayacağını biliyoruz onlar kuru bakliyat zaten Yok, kuru iyi, diye girişim. iyi kapanmış bir bakliyat konabilir diyor yani. <gülüyor> Ondan sonra soğan Bilmiyorum. yeşillenir. Sağolun. Doğru. Soğan, soğan dışarıda soğan. durur. Yeşil soğan mı? Hayır canım kuru soğan yeşillenir. Türküsü bile vardır. Kuru soğan, kuru soğan yeşillenir, yeşillenir. dolaba koymayasın pek çok pek çok ortak cevap var bunlardan en yoğun geleni bal bal balkonlu çünkü demiş. herkes televizyonda buhar hep onu seyrediyor ya yalamaçlı çikolata yalamaçlı çikolata doğru cevaplardan biri bir zaten söylerken zaten telefonda söylemiş patates Ka kamil bey yeşil muz yeşil muz yeşil muz doğru muzun yanına elma koy mesela yeşil o muz sarı artır yeşil muzu yeşil muzla elma ilgili koy, tür tür türkünüz yok mu türk fahir bey türküyü yeşil diye. muz yeşil muz Yeşil muz çocuk yeşil şarkısı. <gülüyor> yeşil muz yeşil muz hep yediriz biz yeşil muz diye bir çocuk şarkısı da muz. <gülüyor> <gülüyor> Mrs Erbaş demiş ki baklava. Baklava doğru şekerlenir. Doğru. Ha Ali Bey şey demiş ya. Amerika'dan arayan efendi karşı değil Skype'dan arıyorum demişti. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz de buzdolabına konmazdı diye düşündük. Bence de Skype konmaz manasız olurdu. Evet. Ama hayır sonra Arizona'dan aradı ortaya çıktı. Skype'tan aramıyormuş Arizona'dan arıyormuş Oo. Oktay. Ee, ben Fahil hemen geçiyorum başka bir soru Oğlum see Baklava onu aldık. İşte onu tekrar geçesin diye şey yaptım. Ondan sonra ve Ozan Bey demiş ki hakiki el yapımı reçel dolaba girmez. Hem zaten reçel teknolojisi dolap teknolojisinden eski teknolojisi demiş. Doğru aslında mantıklı bak ne kadar güzel. Ne var. kadar mantıklı konuşuyor dinleyicilerimiz ya bayılıyorum onlar böyle mantıklı. O zaman mantıklı dolaptan konuşuyor. önce bulunan hiçbir şey dolaba girmez diyebilir miyiz? Oktay ne güzel söyledi. Mesela buz. Mesela et. <gülüyor> <gülüyor> dolaptan önce et var mıydı? Vardı. Var. Yani o dolaba girer mi? Girmez. Dolaptan sonra da olacağını söyleyebiliriz zaten. Evet bu tartışmalar daha sürüp gideceği bence. Bizim, bizim zamanımız var sevgili dinleyiciler o yüzden evet, böyle telefon korkuyoruz. Telefon alsana ya telefon al dinleyicimiz. Hadi alalım buyursun. Alalım hadi. Günaydın efendim. E, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Merve. Merve, Merve, Merve Hanım, Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neredesiniz? E, şu an evdeyim okula çıkacağım. Ve buzdolabının yani, ha? okul okullar açıldı. Hangi okul? Evet. E, Ankara Üniversitesi Hı hı Hangi bölüm e, efendim? Fakültesi. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi! Tıp Fakültesi! Ve marşımız da böyle. Gerçekten böyleymiş. Dün öğrendim. Aa var mı? Dün öğrendiniz? Biz bulduk zannediyorduk bu marşı ya. E, biz bulduk zaten. Sonra ha, da Tıp Fakültesi marşı oldu. Tıp Fakültesi tıp, marşı tıp, tıp, marşı benimse oldu, benimse ne? ne kadar ya, güzel. Kaçın öyleyim. sınıftasınız Merve Hanım? Ee, ben geçen sene hazır Bu sene birinci sınıf oldu. O zaman Kurban normal. Yeni, yeni, bilmeniz yeni bilmeniz normal. normal. Biz çünkü bayağıdır. Gidip gidip geldiğimiz için. Bize söyler görüyoruz. misiniz biraz Tıp Fakültesi marşını? Eee, uh, siz çok güzel ee, Yok değil. ama melodili, sözü... melodili melodili. Melodili melodili yapıyor. 5. E, sınıf oldu mu? tam ezberleyemedi. <gülüyor> A, A, koca Sözler... bir seneyi boşa mı geçe? O hazırlık sınıfında öğretmiyorlar mı marşları? Sözleri öğretiyorlar 2. sınıfta melodili. Melodi. Hazırlıkta doğru sözleri bir de gerekçesi çok mantıklılar var. İlk galiba. yıl anatomi ve güfte, 2. <gülüyor> yıl beste. <gülüyor> galiba öyle olacak. Birkaç sene sonra artık besteli bir şekilde söylerim var. Seneye o çok güzel bir şekilde o tıp fakültesi marşı söylenecek. Söz veriyor musunuz? Söz veriyorum, bunun için de söz veriyorum. Biz de işte söz, söz veriyoruz Nasıl Maaşın içinde bütün bölümler sayılıyor mu? radyoloji nöroşiirji falan diye. E yok bu işte sevginin bilginin yolu diyordu galiba. Sevginin bilginin girelim. yolu mu? Kayan mı yaz bunu ya? Tufak bir maaşının kayağının yazdığını bilmiyordum ben. <gülüyor> e, olabilir gerçekten. Son kıtasını soruyorlarmış <gülüyor> mülakatlarda. <gülüyor> son kıta, Oralardan çok şey yapıyorlar. Esas o son kıtası önemli. Hmm. O zaman seneye bir şey yapın da hep beraber söyleyelim Merve Hanım. Evet. Tamam. Tamam. tamam. O zaman bugün şimdi cevabı alalım sizden. Buzdolabı. Ee, anneme sorduğum az önce bant konmuyormuş sanırım. Gerek yokmuş konmasına. Hı hı. Yer işgal etmesin etmesinde, Yoksa istiyorsanız koyarsınız. Niye koymayacaksınız? Ama gerek yokmuş. Kristalize ha, evet. oluyor ya. Siz dedi. ısrar edin bir de annenize. Koyayım anne niye koymuyoruz ya? Yer var burada. Bak bu tencereyi biraz kenara iteledim. Şuraya balı koyarım dök Dökeyim diye konuşun yalnız. <gülüyor> <Balı>. <gülüyor> Sıkıcı olmaktan korkmasaydım balın niye koyulmadığını çok güzel açıklardım size ama. Şekerleniyor niye geçip? Yok ondan değil. Yani bal niye dışarıda bozulmuyor? E bal bozulan bir şey değil ki. Niye işte? <gülüyor> Niye mi? <gülüyor> Mesela yağmur yağan bir şey. <gülüyor> Üçüncü cümlede doğru aynı şeye geldiniz. Gurur duyuyorum sizinle. Baldan şey şey başka ne konmuyormuş? Ee, balbo... Annenizi biraz sıkıştırın canım, siz de hemen. Cevapları söyledi ama hep genelde söylenen şeyler işte hani çikolata, turşu. Kurmak. Aynı efendim. Turşu aynı. ne konmuyormuş ya? Turşu yer var soğuk turşu güzel olur ya. Koymuyor değil, döküktür mü olacak? Niye koyalım? Anneye söyleyin ya. Anne deyin soğuk turşu çok güzel oluyormuş deyin. Durun bir sorayım o zaman. Onu bekleyelim biz. Anne. Dur bakalım ne diyecek? <gülüyor> Müziği kapat. Bozacak mı <gülüyor> bakalım? Müziği kapat. Gerek yoktur. <gülüyor> o da gerek yoktu, Gerek olmadı. Ama yer varsa niye koymuyorsunuz canım? Pilavın yanına soğuk turşu fena mı olur? Söyleyin annenize. <gülüyor> Anne ben soğuk turşu yemek istiyorum diye söyler misiniz annenize? Anne ben pilava kışık saplamak anne, istiyorum. Anne, ben. bu kanıda istarlı bozulmadığını söylüyor, gerek yok. Ya Bozu bozulma değil, soğusun diye buzdolabına her şeyi bozulmasın diye koymuyoruz, soğusun diye. Mesela su ko bozulur mu? Kot da Bozulmaz. bozulmuyor. <gülüyor> anne. <gülüyor> Bir de Merve Hanım annenize şeyler. Anne ben evlenmek istiyorum, der misiniz? Anne ben evlenmek istiyorum. <gülüyor> Bak <gülüyor> gördünüz mü anneniz her şeyinize muhalif <gülüyor> Gördünüz <gülüyor> mü <mı>? sizin <gülüyor> mutluluğunuz Gerçekleri görüyorum galiba her şey muhalif Yok ama Merve Hanım'ın annesi Sizin için Doğru bir şey olsa doğru bir, Çok, yıl... doğru bir çocukla Neden olmasın neden cevabını olmasın? ben duydum Ben Merve Hanım'ın annesini yılın anası seçiyorum Vallahi <gülüyor> hakikaten Anası <gülüyor> Yani şey, Daha anneler günü olmasın. Sezonun olmasına, başında. Sezonun başında. Yılın anası, anası seçildi. Yılın anası seçildi. 2013 anası mı? 2014. 2013 anası. O zaman. 2014 olsun. Evet. Bir sene kullanalım. Tamam. Bak bu da ne kadar hayırlı evlat. Biz kullanalım diyor onu. Ne kadar. <gülüyor> Merve Hanım çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür efendim. Annenizin elerinden öpüyoruz efendim. Teşekkür ederim yayınlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Efendim. Buradan benim anladığım bir şey var. Bu sabah bir ders çıkardım konuşulanlardan. Allah aşkına söyle. Bozulmayacak şey şeyi niye dolaba koyalım ki? Mantığı ülkemizde çok yaygın. Özellikle yani... analarımızda. <gülüyor> yani bozulmayacak şeyi dolaba ne ya arkadaşım soğusun. Ben yaz onların... elvası diye cevap var. Yaz elvası dedi. O yaz bici bici. <gülüyor> <gülüyor> al al Al yani. Al al yani şu adamın ağzından bicibici la funu duydu be. O... Yas elbisesi ne? Sen yani? niye adamın ne gibi konuşuyor? Bicibici. Bici. Ne bicibicinin ne olduğunu biliyor musun sen? Biliyorum tabii. Ney? Yas elbisesi. Allah sizi. Yas elbisesi. Adam yas, yas elbisesi helvası, pardon, elbisesini kavurmuşlar. Hoppa! Ne oldu? Espri havada kaldı. <gülüyor> şu anda çekelim. Durdu. <gülüyor> Espri uçtu gitti i̇lkin, ayaklarından ilkin, çekelim. İlkin ilkin. Beyin. Beyin demiş, beyin. Beyin bedava demiş. Onu mu deniyor? Cihada, yani? sohvada gelemiyor demiş beyin. Ha şey ha, insan ne? beyninden bahsetmiyor herhalde. Şey, hayvan, be koyun hayvan beynine. beynine. E e ne? Nerede tutacağız onu? Nerede tutacağız beyni? Haşlanmış Bozulur. mı haşlanmamış mı? Onu Sorayım sonra... ben, ben. <gülüyor> İlkin Bey. İlkin Hanım. Haşlanmış mı haşlanmamış mı? Günaydın efendim. Gün günaydın. Good morning. Hello sir. günaydın hey. Kimle görüşüyoruz efendim ee, Benim isim Özgür. Özgür Bey hoş geldiniz. Yurt dışından arıyoruz Özgür Yurt Bey galiba. Yurt arıyorsunuz? Araçtan mı? Efendim ben e, şu anda İvedik Organize Sanayi'den arıyorum Yurt dışından ya, Çünkü başka bir açıklaması <gülüyor> olamazdı Yurt dışı Yurt dışından evet evet yurt dışından İvedik. Peki İvedik. buyurun efendim ne saklanmaz dolapta e, Kimse söylemedi Ekmek dolapta saklanmaz Ama şeyler bu Aa aklan, Buzluğa atıyoruz onu çıkartır çıkar Yoksa başka türlü ne Aynen, atı, atı, esas mı? Ekmek saklanır yani koyarsınız 3 gün sonra alırsınız bir süre beklersiniz Aynı tazelikte afiyet olsun 4 kişilik ekmeğiniz hazır Saklamıyorsun. Ben, onu hiç, ben onu hiç denememiştim. Siz günlük bana, alıp tamam. günlük mü tüketmeyi seviyorsunuz? Efendim, evet evet evet. Ben yani fazla depolamamaya çalışıyorum. Peki. Peki. Çok, Peki. Teşekkürler. çok teşekkürler efendim. Görünürüz. Ben sağ çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık öncelikle. Ekmek Dibelik, abi, tokat gibi geldi. Yani. Balık yemi demiş ki kuru bakliyatlar konmaz. Abi, onu biliyoruz ya. Ondan sonra Hilal Hanım demiş ki turşu ilk kurulduğunda dolaba konmaz. Karanlık ve ne yerde saklanır? İzbe. <gülüyor> İzbe? <gülüyor> ee, karanlık ve... olur mu ya? bir yerde. <gülüyor> Evdeki en mezbelilik yer. Ardiyet bir şey. Kuru kuru, kuru, kuru, kuru. Serin yer. mi, kuru mu Oktay? Olduktan sonra... Karanlık ona... ve serin bir yer mi? Karanlık ve kuru bir yer ben duymadım. Karanlık, karanlık ve serin. Karanlık kuru seri. bir yer. Karanlık yer kuru mesela olmaz. Karan... Aa, olur mu Soç karanlık, karanlık ama yer? In mesela mahzenlerde ne yapar? Şıpır şıpır nedir? Nem. <gülüyor> Mesela Batman'in mağarası. Nasıldır? Hem karanlık hem şapır şapır. Şapır şapır. Nemli orada mesela turşu olmaz. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Batman hasret gitti turşuya be. Ulan <gülüyor> <gülüyor> bunca yıllık Batman'im şu fasulyenin e yanında turşu. Alfred'e bağırdı. Alfred turşu yok mu? Efendim yok. Aşağısı nemli tutmadı. Aşağıda tutmuş. Aslında çok güzel dolapları var Batman'in. Batman'in Çok... dolapları <gülüyor> Dökülür yaprakları Ama demiş olduktan sonra demiş dolapta daha güzel olur demiş Kim Doğru demiş? Batman Değil Hilal Hanım <gülüyor> Hilal Hanım demiş Hilal Hanım bir şey diyeceğim ya bu buzdolabında hani bir şey donduruluyor da ondan sonra bir kere çözme hakkın var diye bir şey var ya <gülüyor> O yalan mı? Ben buz. ne olduğunu biliyorum buz buz Yalan mı o? Yalan. Hayır ya mesela donmuş bir şey ben ne, biliyorum ne olduğunu gıda. örneğini dondurma, veremedin ama Dondurma Dondurma değil var dondurma ya bak bir tane çizme, Fasulye mesela Çizmeli adam sana şey diyor Efendim bunlar zaten donuk geldiği için Rusya'dan bir kere donduruyor <gülüyor> Balık mesela <gülüyor> Kim o ya Donmuş Sen... bir tane balık var ya böyle sırf olarak ha, Donmuş şey balığın adını söyle Mezgit mi? Diyor, Ay, bizim saçmalama. bildiğimiz balıklardan değil ya Aa, Saçmalama nasıl bilmiyorsun burada so... ekmek arası yapıyorlar ya bazı sulandı Ekmek arası hayır, yapılan bütün balıkların adı İlyas'tır Ne? <gülüyor> Markası diyor <değil gülüyor> Şahin mi? Ha, o sucuktu ya. <gülüyor> <gülüyor> Balık olan Neyse, neydi? Tamam, boş ver ya. Ee... ve işte o balığı mesela bir kere alacaksın Abi bunu hemen kullanacaksın. Bir ya o yalanmış da. O yalanmış dediler ya. Yalanmış. Kitap, kitapta yazıyor. Bir kere döndü. Hangi kitapta yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yani o şey, yalama olur diye söylüyorlar. Ne yalama olur ya? Dondur, çözdür, dondur, mı? Yalama ne demek ya? Patatesi dondurdun sen. Tamam. Donmuş patatesi, çözdürdün. Çözdürdüm. Sonra fazla geldi. Sonra tekrar döndürdün. Sonra tekrar döndürdüm. <gülüyor> dondurdum. Bir daha çıkar onu. Eğer onu döndürürsen. Böyle çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş, yalama <gülüyor> mı? Yalama olmuş. <gülüyor> yalama olmuş, patatesi taklidi yaptı adam ikinci günde. Daha ikinci gündeyiz ya. Telefonumuz daha yoksa isterseniz son iki dakikamız içinde şanslı ismi. Yani Gagamangero'dan... E öyle yemeği de verebiliriz. Bici, bici buz rendesi içeriyor. Dolayısıyla Ege Bey'in argümanı maalesef demiş Zeynep Hanım. Argüman demiş. Yani Ege Bey'in söylediği lafı argüman içeriyor. ilk kez. Yani argüman diyen ilk insan. Değişik değişik konularda yorumlar duydunuz <gülüyor> hakkında. Harun Bey demiş ki bakliyat yazın saklanır. Kurtlanmaması için demiş. Bir şey olmuyor demiş. Harun Bey yine demiş ki bir de annem zeytin yapar demiş. Onu da dolapta saklamaya öncelikle gerek olmuyor demiş. Annesinin öncelikle eline sağlık. Ellerinden öpüyoruz annelerimizi. Onu da seneye seçelim Şanslı ismi şöyle. belirleyelim. Babyler. Belirleyelim. Babyler Baby'si. Çok güzel bir türküdür o. Onu da dinlemek lazım. Biz ne için şanslıyız? isim? İki, İki kişilik akşam yemeği akşam İki kişilik devasa organizasyon. Nerede? Gaga manjeri. Gaga manjeri. Yedirmeli, içirmeli, tatlısıyla, tuzlusuyla. Tatlısı, acısıyla, tatlısıyla. <gülüyor> Benim saatten Oktay ben sen. Çeviriyorum o zaman çarkı. Çevir. Aramızda en güvenilir sensin. Çarkı çevireyim mi ben yoksa boş ver be Oktay. Zarf, zarf yöntemi mi şey yapalım? Zarf yapalım tamam. Da. Oktay o zarflar yalanmış mı bir bakar mısın? Yalamadıklarımızı lütfen yalayarak Abi, kapatalım. Abi yok bunlar bu sezonun yeni zarfları, renkli zarf var. Bunları aslında botça yeni... dinleyicilerimize verebiliriz. <gülüyor> Hakikaten ya yarın da zarf dağıtalım <gülüyor> burada. Sevi dincilere zarf olarak. <gülüyor> Ödül olarak bunlar. <gülüyor> Ödül olarak botzar. Ben bunu da merak ediyorum. Ödül olarak botzar'a hiç kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> zamanda bir programda verilmişti de sevgili dinliler onun için. Yok gene o günlerin anısına bir zarf verebiliriz. Zarf, zarf verilmişti bir programda. Ama zarfın cebaki evet. miktarda para koyuyorduk. Far bir tanesini seçer misin? Şu. Şu mu? Şu. O değil, evet. beri yanındaki. Bunu kenara ayırıyoruz. <gülüyor> o değil, öteki. Tamam. Tamam, onu ayırdık. O Efe değil. Ege sen de bir tanesini seçar mısın? Öbürünün berisindeki. berisindeki. Şu mu? Hayır, Hayır, beri gel. Şu mu? Beri gel. Gel, beri gel, mu? beri gel, beri gel. Bunların hepsi renk farklı ya. Mesela fuşya mı? Gay beri. Tamam o. Hayır canım o tarçın rengi olan. Bu şey istedim ben? Hayır senin gedin soğan kabuğu. Tamam tarçın soğan Tarçın ayrı kabuğuna. soğan kabuğu. Dore, Dore olan şu mu? Mürdümeri. Mürdü mü tamam mürdü tamam. mü? Bunu da kenara ayırıyoruz. Bunlar kaybedenlerdi. <gülüyor> Şimdi kalan zarfa açıyoruz. Ama son kalan şu beyaz zarfa aç Oktay. Güzel. Büyük aldığımız zarflar iyi oldu. <gülüyor> Çünkü eski vergi iadesi zarfları. <gülüyor> Toptan almıştık, onları kullanıyoruz. Ay ay. Bir kadın dinleyicimiz. Bir kadın mı? Ne kadar güzel. Merve Hanım. Merve, Merve. Hanım mı? Evet. Tebrik Arizona Merve değil değil mi? Ne izle, Merve değil? Arizona'dan arayan dinleyicimiz Yok. mi? Yok. Ona verdik oradan da kâr ederiz diye düşündüm ben. <gülüyor> Merve Hanım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yazıyor yanımda. Aa, tıp Fakültesi Annesiyle kadar. beraber bekliyor Ha evet annesiyle beraber. Annesiyle. Yani. Yılın anasıyla Yılın tamam. anasıyla beraber. Çünkü rahatlıkla ananızda taş yesin, yarım şerden beş yesin diyebiliriz. Yani. Ben bir şey yemeyeceğim diye. Ayşe'yi Merve söylesin. Ben şunun kenarından bakayım diyerek. Merve'den de çok yeme şansını anneler biliyordur. Merve'den sorayım. de çok. Peki efendim o zaman yarın sabah görüşme dileğimizi tekrarlayalım. Esprilerle, Ay, şakalarla programın sonuna gelelim. Ve mutlulukla dolu bir gün dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar